Muhammedun Allahı rahman, rahim alhamdülillah, Rabb al-aleymin, salat ve selamüllâhi s-salâtu ve s-salâmüllâhi s-salâtu wa s-salâmu alayhi s-salâmu alayhi s-salâmu alayhi s-salâmu alayhi s-salâmu alayhi s bu ikisinde miraç dersini yapalım da farklı biraz bazı rivayetlerle e, derlenmiş olan miracı anlatıyorduk. Perşembede hatbidi yapalım inşallah diye e, niyet etmiştik. Bu itibarla e, şimdi miraç dersinden devam edeceğiz. Herhalde yarın akşam inşallah Ahmet Tesebi'de yapacağımız e, derste de e, Rabbim bitirmeyi nasip eylesin. Amin. Bu Miraç gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 5 tane merkep yani vasıtayla Mevla Teala'ya oruc eyledi. Mevla mekandan münezzeh olduğu halde. Bu bineklerin, vasıtaların birincisi Burak idi. Mescid-i Aksa'ya kadar. İkincisi e, Miraç idi. Yani merdiven. E, o merdivenin vasıflarının basamaklarını anlattım size. O birinci kaç semaya kadar. Birinci kaç semadan Melake-i Kiram'ın kanatlarıyla e, ziyaretler yaptırıldı. Yedinci kaç semaya kadar. Şimdi dördüncü vasıtadayız. Yedinci kaç semaya geçen derste bitmiş idi. E, bu noktada geldiğimiz bu noktada El Merkeb-ül Rabi'u Dördüncü vasıta Cenah-ı Cibril Menessemâ-i Sâbi'a İlâh Siret-i Munte'a Cebrail kanadı Yedinci kaç semadan e, itibaren devreye girdi. Diğer meleklerin kanatları devreden çekildi. Sidratül Münteaya kadar. Şimdi Sidratül Münteha hakkında da yine biraz e, ileride konuşacağız. Önümüzdeki dak dakikalarda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Gezümmer <telefonlar> eytü zeheben samiten ala kevakibillü'lü'yi Sonra ben Halis bir altın gördüm. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın kanadına e, yüklendikten sonra e, Sidretül Münteha'ya gidiyorlar şimdi. Daha mekandalar. Yani Sidretül Münteha da mekanda. Yaratılmış her şey mekandadır. Yaratan mekansızdır. Sidretül Münteha yaratılmış bir şey. Ağaç. Nasıl ağaç? Ne kadar büyük ağaç? Ayrı bir şey. Onu anlatırız. Arş da yaratılmış, mahluktur. Yaratılmış olduğu için o da mekandadır. Onun için daha mekandan yani zaman ve mekan mefhumu işliyor. Onlardan hariç değilim. Bu bir altın gördüm fakat inciden böyle dal dal inciler var. Tabii ahiret burası dünya gibi küçük inci büyük inci falan değil A, kup, inciden kubbe var ahirette kubbe demek yani göklerin kubbesi kadar gök kadar tek tek parça inci var tek bare. Allah teala kümfey konul dedim oluyor dünyada e, inci biliyorsunuz hakikisini yapma değil de hakikisini konuşacak olursak <gülüyor> sedefin içinde i̇şte bir tane iki tane hani tek inci daha makbul e, efendim. ...ne diyorlar ona işte... dür yekta diyorlar... ...dür inci yekta tek... dür yekta tek inci olsa daha makbul falan... ...sadefinde falan... ...onun gramı belli işte santimi belli... ...ama Allah-u Teala'nın yarattığı inciler... E, ...gökler kadar tek parça inci var... ...cennette inciden çadırlar çok... ...Hadiş-i Şerifler'de geçiyor... E, ...çadır dediğin de yani... <gülüyor> ...çadır gök kubbe kadar... E, ...dünyada... 60 dünya kadar cennet veriliyor bir sağlam Müslüman'a. Düşünsene ne kadar büyük. Bir kişi ya o da. Sayhati şeriflerde geçiyor. Şimdi bu inciden böyle efendim kuppeler var. Bunların üzerinde altınlar var. Her incinin altında 50 melek var. Her bir melek sesleniyor. ben ya Muhammed-ü ya Muhammed hoş defa geldin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah El kasiru lil rahman. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. O Muhammed ki putları kırandır sallallahu aleyhi ve sellem. Rahman'ı tevhid edendir. Allah'ın birliğini açıklayan. Dedim ey Cibril bunlar kimlerdir? Dedi ki yedinci kaç semanın ubbadü sema sabi yedinci kat semanın abidleri. Abid ibadet eden. Melekler sıralı ibadet. Yemek yok, içmek yok, erkeklik yok, düşülük yok. Meleklerin halleri sırf ibadet. Nefisten, şeytandan eser yok. İmrenilecek halleri var ama orada da cihat yok. Nefis, şeytan olmayınca zorluk yok. Zorluk olmayınca da ecir yok. Yani meleklerin makamı yükselmiyor, artmıyor. Hepsi bir makamda sabit. İnsan öyle değil. İnsan gayret etse, e tabi peygamber olamazsın. Peygamberlik vehbidir ama... Allah vergiseler ama evliyanın en üstüne olabilirsin şu anda bile çalışsan. Ne olacak yani? Peygamberliğin dışındaki bütün makamlar serbest şu anda. Adam yok. Ee, efendim, muracaat eden yok yani. Başvuru yapan yok. Sonra bir melek gördüm yanında yüz bin melek vardı. Dedik merhaban bil abdül salihin nebihü salih elleziye dâd leul ardu sema salih kul Salih peygamber. Salih demek Allah'ın nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Salihler Allah'ın iyi kulları demek. Herkese iyi kul denmez. Gökler yerler onun nuruyla aydınlandı. Ne mübarek zatsın. El-Kerim muhalallah. Allah katında ne kadar değerli, keremli, mertebe sahibisin. El-Yem Romu ve Yolta. Bugün ikram ve yatağı günüdür. Sana çok büyük bahşişler verilecek dedi bana. Dedi Mey Cibril bu kimdir? Dedi ki bu melek adı ben ilk duyuyorum biliyor musunuz? Bu eserde yani ilk duyun. rasul Huda hiç duymamıştım ben. Bu meleğin adı neymiş? rasul Huda. Hani şu dünyada var ya şu reis, bu reis, aa paşa, reis diyorlar bazılarına. Bazı mafya babalarına diyorlar, bazı işte efendim liderlere diyorlar, yetkililere diyorlar. Değişti. Reis tabiri kullanılır toplumumuzda. İşte burada da. Bu meleğin adına ne demişler? Hidayet reisi. Ya. Hidayet reisi olmak lazım. Senin sohbetinle dünya hidayete gelmesi lazım. Senin yanında oturanlar senden yolunu bulması lazım. Ehl-i sünneti öğrenmesi lazım. O zaman reissin. Yoksa neyse bir şey değil. Dünyada millet senin emrini dinlese seni davet et. Uyanını artırırlar. Çünkü neden? Sana da bir hava gelir. Aa herkes bana Ağam diyor, paşam diyor, reisim diyor, liderim diyor. İyi şey değil. Böyle anılmak. Ama hidayet reisi olabilirsek, işte o hidayet reisi ismi herkese verilmez. Bu meleğe verilmiş. Allah'ım bizlerde de cümlemizi hidayetçilerden eylesin. Amin. Orada bir melek gördüm. Adı Semlail aleyhisselam bu meleklerin isimlerinin sonlarında hep il farkındaysanız Cebrail Mikail, İsrafil Azrail hep diğer meleklerde de öyledir mesela Rukiail işte Semsemail hep il geçer Aynayail Aynayail o il neden biliyor musun? İl Allah demek yani de meleklerin isimlerinde ekseni İbranice, Süryanice Sürenice. Onun için il Allah demektir. Yani mesela Esasında İsrail. İsrail de oradan geliyor. İsrail, Yakub Selamın ismidir. İlla ma harrama İsrail, o nefsi Kur'an'da geçer. O, İsrail'in kendine haram ettiği. Yani Yakub Selam deve etlerini kendine yasak etmiş. Bir adak gibi bir şey yapmıştı. Onu anlatıyor ayet. E neden? İsra, mesela abd kul demektir. İl de Allah demektir. Onun için hep Allah'ın kulu Allah'ın kulu manasına geliyor. Meleklerde de ona göre Allah'a izafet. Nasıl sen şimdi işte Abdullah, Ubeydullah işte efendim diye birçok isimler hep başına Allah'ın izafe yapıyorsun ya. Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi, Allah'ın efendim e, mahluku yarattığı halkullah efendim halikatullah neyse. Bu meleğin başında inciden ve Yakut'tan bir taç var. Bir inci bütün dünyayı aydınlatabilir. O kadar parlıyor tabii. Dünyaya da onun gelmiyordur da çok. 7 kaç cemağdan yukarı nasıl gelsin? Daha birinci kaç gelenden hala ışığı gelmemişler var dünyaya. Bir inci var başındaki bütün dünyayı böyle gece gelmez artık. Gündüz yapabilir. O kadar parlak. Mevla'nın ne kadar kuvvetli mükleri var. Bizim de bir tane adamın iki tane mercan incisi olsa birbirine hava atıyor. Ne kadar fukarayız ya. Ne görmemişlerler ya bizi. Tam görmemişleriz biz. Bir melek gördüm. Sağında bir milyon melek var. Başlarında nurdan taçlar var. Aetel Kürsi okuyorlar. Allah Allah. Hepsi Atel Kürsi okuyorlar. Ne mutlu bize onların bildiği şeyi Allah bize de indirdi. Atel Kürsi'yi bize indirmeye ve bildirmeye bilirdi. Dedime-i Cibril bunlar kimlerdir? Buyurdu ki bunlar... Arşın nurundaki bir damladan yaratılmışlardır. Arşın nurundan yaratılan bir damladan bu kadar melekler yaratılmışlar. Dedi Bey Cibril, <gülüyor> Rabbimin ne acayip ayetleri var, ne kadar çok ayetleri var. Yani mucize değerinde, harikulade vasfında ne yaratıkları varmış ya. Fakale Cibril dedi ki, Maraite min ajayi rubbi illa sa'atan Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Rabbinin acayip ayetlerinden ne gördün ki daha dedi sen? Ancak geceden bir saat gördün, göreceklerini gördün. Onun için Kur'an-ı ne diyor? La kadra min ayati rabbil Rabbinin büyük ayetlerini gördü demiyor. En büyük ayetlerini gördü demiyor. En büyük ayetlerinden bazısını gördü diyor Necim Suresi'nde. Bazısı. Nerede hepsini görecek? Allah'ın ayetleri biter mi ya? Hazreti Cibril devamlı oralardadır. Böyle melekler görüyor. Ben de bunların ilk görüyorum diyor. E Mevla her an yaratıyor ya. Mevla her an yaratıyor. Çok büyük kudret sahibi. Ancak ondan istemek lazım. Vermeyeceği bir şey yok. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a buyuruyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e dedi ki bunlar ayetel okuyorlar. Bu ayetel ne büyük ayettir. Bunun sevabı nedir? Buyurdu ki allah Teala yeryüzünü yaratınca, yeryüzü biliyorsun suyun üzerine e, yaratıldı. Onun için gemi gibi çalkalanıyordu. Suyun üstündeki e, gemi, dünya e, yeryüzüne kadar büyük olursa olsun, altındakisi ondan fazla olursa onu sallar. Sallanınca allah Teala 70 bin melek gönderdi, yeri tutsunlar yani çivilesinler. Sonra meleklerin buna gücü yetmedi. Halbuki bir meleğin gücü göğü yere indirip kaldırabilir. Vücü yetmedi. Sonra allah Teala dağlar yarattı. Dünyayı o dağlarla kuşattı. 440 tane dağ. Özellikle 440 dağ yeryüzünün etrafında çivi gibi. Ne diyor Amme suresinde? Vel cibale evtada. Dağları ne yaptı Allah? E çiviler yaptı. Yine başka hat i ne bürüyor? Önce halefe ar Entemide bikum. Yani Entemi de biküm sizi sallamasın diye. Liyella tazlari be biküm der. Bütün tefsirler mana verirken. Yani dağları niye yarattı? Ee, ağırlık oldu. Şimdi mesela bir şey hafif olursa çalkalanır. Ama üzerine bir ağırlık olursa alttaki sarsıntı onu sallayamayabilir. Ona göre ağırlığın tabii dengelenmesine bağlı. De Allah Teala öyle güçlü dağlar koydu ki o dağları ne yaptı? Çivi yaptı. Dağları çiviler yaptı. Felem testekirra. Dağlar da tutamadı. Yeryüzünü. Yeryüzü yine çalkalanıyor. allah Teala yeryüzünün üzerine ayetel Kürsiyi yazar yazmaz festekarret. Yer çivi gibi çakıldı durdu. Bak arasında hafif sallanıyoruz biz el cenede ama oh, 50 senede birkaç saniye gördüm yani. Ekseriyetle duruyoruz. İşte ayetel kürsüyü durdurdu. Kim ayetel Kürsiyi okursa yeryüzünü kavrayan, kuşatan ve yeryüzünü Çivilemesi için yaratılan dağların Ağırlığı kadar sevap alır O dağlar kaç kilo gelir ya Bütün dünyanın dağları O kadar ağırlık mizana konacak Ayet-i Ve o melekler Ayet-i okuyan melekler vardı ya Bir milyon melek Başlarında nurdan taç vardı hani İşte o meleklerin teşbihlerini Sevabı kadar fazilet alır Hele bir de Ayet-i duası var Ali Adil Efendi babamı da rüyada bir kere görmüştüm o duayı bırakma bana buyurmuştu. Hakim Tirmize Hazretleri hadis-i şerifleri vaat eder. Bu dua ben her namazdan sonra Allah'ın izniyle bırakmamaya çalışıyorum. Hele Efendi babamın da bu tembihinden sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniği ileyke külli nefesin ve lemhatin ve lehzatın ve tarfetin bi ahl-ü diye başlıyor. Her farz namazın akabinde bu dua bir kere okunuyor peşinden şeye geçiliyor. Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illahu'ya geçiliyor Ayetel Kürsü'ye e, Bu duanın peşine geçiliyorsa Efendim e, Musa Aleyhisselam Bir kere Cebrail Aleyhisselam'la Görüştü. Cebrail Aleyhisselam'a Dedi ki Yani Ayetel Kürsü'ye okuyana ne kadar sevap var? Cebrail Aleyhisselam anlattı anlattı Musa Aleyhisselam baş edemedi ee, yani bu ne kadar büyük müjdelermiş Fakat e, Cebrah şöyle dedi işte Şu kadar okuyana şu kadar Baktı ki Musa Aleyhisselam işte yüz kere Bin, bin kere iki bin kere beş bin kere Musa Aleyhisselam biraz baktı dayanılmıyor Yani belki dedi ona on bin yüz bin Peki dedi bir milyon bilmiyoruz Sayı çok yüksekti yani rakam Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi dedi ben dedi bu kadar müjdeyi Almak istiyorum ama bu kadar sayı okuyamayacağım Bak bize ne kolaylık oldu görüyor musun? Mesela bir milyon ahte kürsü denseydi biz nasıl okuyacağız? Dedik ya Rabbi beni bu sevaptan mahrum etme dedi. Ne olur beni aciz bırakma dedi. Mevlada da ki ya Musa, Rabbin, e, Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Cebrail Aleyhisselam dedi inna rabbeke kulleke, Rabbin sana söylüyor. Her kim her farz namazın akabinde bir kere şu duayı okursa, kısa. Allah'ın yukaddimu ileke beni edey, nefesin. Allahü ve ve şeyin. fi kad rahim Allahu la Diye devam ediyor. Bunu bir kere okursa de Gece ve gündüz 24 saattir. Bu kişi için her namazın pesinde bir kere okuyor sade. Zaten şey okuyoruz. iki satır bir dua mı ekleyemiyoruz ya? Bu kadar katlama sevaptan niye mahrum olalım? Bu hadis-i şeriftir. Hakimi Tirmizi'yi Nevadirul Usul'de zikrediyor. Hakimi Tirmizi'yi büyük muhaddis. Yani 1100 sene evvelki kitapta geçiyor bu. Ee, bu hadis-i şerif muteberdir. Ee, ve bu dua kim okursa gece gündüz 24 saattir. 24 saat zarfında her saat başı bana bu kulumdan efendim 70 milyon Sevap yükselir. Her saat. 24'ü 70 milyondan çarpacaksın yani. Ben kafadan çarpmış değilim şu an. E yani 70 milyon bir saatte Allah'ın huzuruna kabul makamına yükseliyor. Her saat. Otomatiğe bağlamış. 24 Ama sen uyudun kalktın yedin şimdi değil. Her farz namazın arkasında bir kere okuyor musun? Okuyorsun. Ne oldu? Her saat başı bunu yapın ya. Efendim babayı ben rüyamda gördüğüm çok ay 2-3 keredir. Bir keresinde bu duayı bırakma dedi bana. Tekkede gördüm kalabalığın içinde. Beni kabul etti. Diğer çok hocalar vardı orada. Benim de tanıdıklarım. Pek onlar yanaşamıyorlardı. Tekkenin odası da dar. Efendi babanın kaldığı oda. Sıkışık izdiham vardı. Bana yol açtılar böyle böyle. Beni en öne aldı yanına. Şey yaptı. Baktım öbürlerini yanaştırmadılar ziyarete. Çok meşhurlardan vardı yani orada. Sonra herkes korkar. Efendi baba heybetliydi halâdır efendim. Zaten dünyada da korkar herkes. Ben de korkuyordum kapıdan. Ben dünyada görememişim tabii. Yaşım itibariyle. Böyle çağırdı. İşte açtılar yol. Geldim önüne kadar. Bu duayı bırakmamamı tembih etti. Ben zaten okuyordum da. Ondan sonra artık ölüm kalım içi. Ahetel kürsü okuduğuma göre mutlaka onu okuyorum. Çünkü bu hadis-i şerifte diyor ki, Musa aleyhisselam bir dayanamadı. Ya Rabbi bu kadar fazla ben nasıl okuyacağım bu sevaptan mahrum etme beni. Mevla da o zaman bir dua öğreteyim. Her farz namazının akabinde Ahetel kürsünün başında. iki satır ya kim bu duayı okursa, çok acayip bir dua ama. Yani diyor ki işte her göz açıp kapamadan, her nefes almadan, her bakıştan, her efendim saniyeden önce her saniye sana atel kürsü takdim ediyorum diyor. Bu bismillah başlıyor ya. Ben bunu diyor her saniye, her nefes, her göz açıp kapamadan önce takdim ediyorum diyor. Onun için 24 saati her birinde 70 milyon hasene bana yükselir. Her saatte 70 milyon. Sura üfürülünceye kadar devam ediyor. Mesela ben şimdi gördüm on sene sonra, yirmi sene sonra. E ben daha okuyamam ki bitti. Hadi okuyorken saat başı yetmiş milyon sene gidiyordu. E şimdi gördüm. Böyle. Sura üfürülünceye kadar melekler onun sevabını yazmakla meşgul olur. Ve Sura üfürülünceye kadar ben gidip yatacağım. Belki benden yüz sene, iki sene sonra kıyamet kopacak. Ben iki yüz sene metcanem bedava yatacağım. Bedava yatmayacağım işte. ''Ben enayi değilim. Ben senin gibi öbürü gibi yiyip içip ondan sonra mezara yatıp da nasıl olsa yediği içtiği de tükendi, amel de tükendi, geçti gitti. ''Ben felev mecrun gayru memnun, bitmez tükenmez, ardı arkası kesilmez ecirler var.'' diye Mevla'nın müjdelediği kullarından olmak istiyorum. İstiyorsan bu dua okuyacağım. Suğura üfleninceye kadar melekler meşgul olur. Ben kabirde kaç yüz sene yatarsam yatacağım ama her saat başı bana al, benden Allah 70 milyon hasene. Adam şimdi dünyadayken saatte 70 milyon hasene mi göklere yükseliyor sanki sağ olanların. Sen ölsen de yükselecek. Bu dua bırakın Bu Atel Köşkü de çok büyük bir şey zaten. Aman dualarım kitabının 144. sayfasında yani 143'te hadis başlıyor. Tercemesi ve duan okunuşu 144'te başlıyor. Bu cep kitabını boşuna yapmadık size işte. Koca kitabı taşıyamam diyorsunuz. Cep kitabında 27. sayfasında 54 no'lu. Zaten Atel el Kürsi siyahla başlıyor. Ahet-el evvel böyle kırmızı. Burada kırmızı yazıyla olan o duadır işte. Yani ayetten ayrılsın diye farklı yazdık ayetler için. 54 no. 27. sayfa cepte. Aç hemen namazın peşine cebi taşıyorsun. Biz 13'ün yazdık da büyük kitabı taşıyamıyorsun diye. E burada da hadisin faziletlerini çok yazamadık ama... Kısaca yazdık tabii arkasına. Mesela gelelim arkasına fazileti. Kısaca yani Arapça yazamıyoruz tabii şimdi. Burada küçük kitap bu. Ne yazmışız? Ateel kürsüyün namazlardan sonra okuyan öldüğü gibi cennete girer. Her namazdan sonra onu okumayan ancak peygamber veya sıttık yahu şehit devam eder. Ateel bu hadislerin toplamının özeti burada tabii. Kitap gibi tek tek hadisleri alamıyoruz. Ateel kürsüden evvel her kim bu kırmızı ile yazılı duayı farzdan sonra bir kere okursa de 24 saatin her birinde 70 milyon Günde 1 milyar 680 milyon. Hesap etmişik yazarken parantez açmışız. Günde 1 milyar 680 milyon. Yani her saatte 70 milyondan. Sevap yazılır ve sura üfleninceye kadar melekler sevabını yazmakla uğraşırlar. Kaynağını bile koymuşum. Şu kadar küçük kitapta. Şu kadar küçük kitapta ben sana söyleyeyim. Yani 250 tane fazilet ya dua. 250 tane Faziletli dua kaynağıyla, bak bak kaynağı, fazileti manasını yazamıyoruz. O zaman hepten yine kitap büyür. Cebe sığmaz, cebe sığsın diye. Fazileti yazılmış, metni yazılmış, okunacak şekli Şu cep duaları var ya şu. Vallahi ben ne bileyim seni. Kefenize koydurun diyeceğim, kefene koydursam fayda etmez. Çünkü neden? Kefenden sonra ölü okumaz. Sağlığınızda okuyun ki öldükten sonra bak yatarsın aşağıya. Sur'a Öfülünceye kadar defterin açık kalır. Uyanık olalım. Gökteki meleklerin bütün amelleri, zikirle tesbirleri bize öğretilmiş ya. Baksana ya, atel kürsü bize gönderilmiş da Kur'an'da ondan büyük gayet yok diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala güneşi ay yarattı. 70 bin meleğe emretti ki güneşle ayla bize onu yürütün. Şimdi güneş neyle gidiyor? He? Lastiği yok alttan. Şoförü yok üstten. Bu güneş Sabah burada akşam şurada Nasıl gitti buradan buraya Oradan oraya uçak gidemiyor O kadar uçak seri ve ne dedim sana Füze gidemez oradan oraya E şimdi sabahtan akşama nasıl füze gidecek buradan oraya Bu taraf nere? <gülüyor> Doğu bu taraf <gülüyor> <batırıyor> Dünyanın bir ucudan bir ucu ya. Nasıl gidiyor Meleklere aciz kaldılar 70 bin melek dedik Ya Rabbi biz onlara gücümüz yetmedi yürütemiyoruz 70 bin melek daha gördüm. Onlar da aciz kaldılar Güneş'e de Ay'a da A yazdı. A'atel kürsü üzerlerine yazınca meleklere dedi hadi yürütün şimdi bakalım. A'atel kürsünün bereketi. Her kim senin ümmetinden A'atel okursa o güneş ve Ay'la görevli 70 bin melek, 2 tane 70 bin melek o meleklerin sayısınca sevap alır. Bir de güneşin ve Ay'ın üzerine doğduğu her şeyin sayısınca sevap alır. Güneş ve ay üzerine doğduğu şeyler neler? 7 milyar insan var. 7 milyar cinleri. Ondan da üzerine doğuyor. Otları söylesene otları. Böcekler insanlardan kaç kat fazla böcekler. Ondan da üzerine doğuyor. Otlar ne kadar acaba dünyada? Kumlar ne kadar? Güneşler kumlar üzerine doğuyor. Yedi deniz üzerine doğuyor. Denizdeki damlalar ne kadar? Boş ver. Konuyu kapatalım. Senin motor yakabil yakabilirsin motoru. O kadar sevap yazılıyor. Bir de bu duası ile beraber okursanız. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben size bir hayır yapmak istiyorum. Yazdım bak bu kitap? Yeni mi yazdım onu? Dua kitabı 25 senelik ya. Okumuyorsunuz be adam ya. Bir tanenize sorsam Ahtel Kürsü duası. Yemin ediyorum benim her hafta cemaatma devam eden birkaç bin kişi var. Bir tane okuyamadım. Bir, bir şey demeyeyim. Neyse ya. Şimdi bunlar ezberlerler yani ben okurum diye hava çekebilirler bana. Bir günde belli bunlar bizim uyanıklar var tabii ki. Acı yarın hiç imtihan etmeyeceğim. Boş ver. Dedik çünkü şun. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor. Öylece yürüdük. Cibril benim peşimden geliyor. Ee, Cibril'in kanadında gidiliyor. Bu tabi bu merhalede Cibril'in kanadı devrede. Sidre'ye vardık. Sidre ne? Sidre ağaç. Naci şu anda bunun yani dünyada örneği var. Arabistan kirazı deniyor buna. Nebik ağacı diye Dukatlarda Arapçada geçiyor. Arabistan kirazı bu. Ee, Arabistan kirazı dikenli Ağacı dikenli. Onun için Kur'an İzah'da diyor "Fi sidrin mahvud. Cennetteki sidreler dikensiz diyor. E dünyadakiler dikenli Ağacı dikenli. Meyvesi de var küçük küçük. Ben onun altına bir resim çektirmiştimse ...hani üzerine büyü yapılana da okunurken... ...yedi sedir ağacının yaprağını okunuyor mesela... ...kitaplarda geçer... ...Bukhari şehirlerinde... ...o sedir ağacının yaprağı... ...Medine'den alıyoruz geliyoruz okuyacağımız zaman... Ee, ...o ağaç Medine'de falan var... ...şu anda... ...fakat bu tabi... ...yani dünyada bunun sureti var... ...görüntüsü var tabi cennetteki... E, ...ona ne diyeceksin... ...miskten bir tepenin üzerine... ...yerleştirilmiş bir ağaç... ...tepenin tümü misk hakiki misk... Öyle ...ceylan kanından değil... Hakikimiz. Çünkü ama dünyadaki hakiki de ceylan karından ayrı dava. Efendim bir milyon dalı var. Bir milyon dalı var. Dal dediğin nasıl biliyor musun Sizin evin kirası değil. Dalları cennetin bütün cennete girenlerin her birinin cennetinde mutlaka oradan bir dal var sidreden. Kökleri nerede? Yedi kat yerin dibinde cehennemde cehennemde yananların zekkumları. Dibi zekkum Dalları cennet. Yedi kat yerin dibi nereye? Yedi kat göğün üstü nereye? Bu nasıl bir ağaç? Allah Allah. Bu ne büyük bir ağaç? Bir milyon dalı var. Cennette her evde, ocakta o daldan bir gölge var. Bir dalın gölgesinde ne kadar gidiliyor? Dalın, dalın. Bir dalın gölgesinde ne kadar gidiliyor? Yüz sene. Atlı giden... 100 sene gidiyor atla koşturuyor 100 sene dalı geçemiyor dalı Bukhari hadisi var yani ne ne konuşuyorsunuz ya Cennette öyle bir ağaç var Bu de gölgesinde atlı giden 100 sene gider de gölgeyi kesemez diyor Diğer hadis kaynaklarında Tergibü Terip'te de var Ramazan'da secde yapanların fazileti hakkında Ramazan secdeleri çok önemli Bir ağaç var diyor Yeser rakfı Atlı giden gölgesinde 500 sene gider gölgeyi bitiremez. Buharidekinde 100 sene var. E bu Rele diyor ki: aklınıza uymadı mı?" diyor. Vakra'yı inşettim. İsterseniz Kur'an'dan da ayet okuyayım. Ve zillim Uzun uzun gölgeler. Allah diyor 5 metreye uzun demez herhalde diyor. Uzun. İşte bu ağacın bir dalının gölgesinde 100 sene gidiliyor hidratıyorum intihabıyla. ya. gül gısnı o bildiğiniz ağaç gibi toprakta falan yetişmiyor. Bildiğiniz ağaç gibi değil. İnci, mercan, yakut, zümrüt. Allah. Im. Ya sen ne görmüşsün mübarek adam diyorum sana senle ben görmemişiz. Görmemiş. Ne anlar? Dünyadaki paşukoda altın görüyoruz. Aa atlayacağız az daha. Bir şeyden haberimiz yok. Görme biz. Her dalda ne var? Elvelveraka. Bin yaprak var. E bir daha böyle bir dalda bin yaprak çok normal. Bir yaprak ne kadar? Şimdi bir dalda bin yaprak. Her yaprak ne kadar büyük? Bütün insanlar ve cinler dalın değil, ağacın değil, dalının değil yaprağının altına gelseler hepsine gölgesi vurur. <gülüyor> Nasıl büyükmüş? Ahiret böyle. Ve idaraite femmeraite Nari'un mulkun kebira Allah Teala böyle öyle uzun dediyse 500 sene gitsen kesemezsin. Allah Teala ahirette göreceğin zaman insan suresinde beyan edildiği üzere büyük mülk göreceksin. Büyük mülk. Öyle sen de 50 dönüm arsası var, 100 dönüm arsası var herifin büyük mülküm var zannediyor. Kebira Allah bir şeye büyük derse o bütün dünya onun yanında küçük kalır. Ve içindekiler küçük kalır. Her yaprakta bir melek var. Allah meleğe meksik. Ol dedi, yaratıyor. Hepsinin rengi, ayın dolunay rengi. O meleklerin nuru. Her birinin başında nurdan bir taç var. Elinde nurdan bir asa var. Asa var ya, değnek, baston asa. Asa var. O her bir meleğin alnında yazıyor. Ne yazıyor? Nehne sükkâni sidratil müntehâ. Biz Sidratül Münteha'nın sakinleriyiz. Biz de Beykoz Köreli Mahallesi köyünün sakinleriyiz. <gülüyor> ne olacak Beykoz'daki Köreli Mahallesi? Allah'ın dinde ne itibarı var? İşte namaz mamaz bir şeyler kılmaya çalışıyoruz işte, işte affeder bizi falan diye. Yoksa bura, bura nedir? Hacer kent. Hacer kent nedir? Acarkent? 2000 villa var. 2000'i toplasan Allah'ın dinde diğeri nedir? İtibarı nedir? Kaç hanede namaz kılınıyorsa Allah o kadar adama belki rahmet eder. O da kimininkini kabul eder etmez onu da bilmiyorum tabii. Ama namaz yok, abdest olmadıktan sonra tanesi milyon dolar. Allah ne? Meleğe ne? Evliya'ya ne? Bunlar mülk mü? Bunlar fani. Bunlar geçici. Bunların hepsi yok olacak. Bunlar bitti. Ama Allah'ın mülkü. Sidretül müntehanın sakinleriyiz. Görüyor musun yazıya? Başka bir şey olsaydı ne olacaktı? Yani istersen sen efendim buraya protokol şey yapıştırıyorlar ya, kart yapıştırıyor sana falan işte protokol demiştiniz, değil miydiniz? Yok düğüne gittiniz? E gittik. E, protokol demiş, hoca protokolden girmiş. Ne protokol demiydim? Beni kim aldı protokole? Beni adam yere koyan yok ya. Ben en gerinin kenarındaydım. Haberlere bakmasa, haberlere hep ben varsam illa protokol diye düşünüyorlar. Halbuki alakası yok. Protokol demiydim ben. Herkes benim kartına bak, Aa kaçıncı koltuk bu işte başbakana ne kadar yakın? Reisi Cumhur'a yakın mı? Herkes telefon ediyorlar işte. Bizim yerimizi protokole koyar mısınız? Biz protokol masasında oturalım. Ulan zaten protokol herkes sığmaz da. Protokol masasında otursan ne oluyor? Cennete mi gidiyorsun? Ve anlamıyorum ben bu milletten. Görmemişlik. Ben böyle bir görmemiş millet dünyada ben de görmedim yani. Ya protokol nedir? Allah'a mı yakın oluyorsun? Resulullah sana mı yakın oluyorsun? Cennetin mi yakın oluyorsun? Sidretül münteha'ya mı çıktın? <gülüyor> ya Allah aşkına bu rezillikleri yapmayalım ya. Bu dünyaya itibar etmeyelim ya. Zarfettir, düğündür, davettir, ricabettir sünnettir. Gidebiliriz. Sünnettir. Resulullah e gittiği şeyler var. Giderdik, gideriz. Ama işte öndeysem muteberim, arkadaysam muhtemelen. Protokol ne ya? Sen sidretül münteha'ya varırsan ben sana o zaman protokol derim. Sizretül Münteha'nın sakinleriyiz. Öbür türlü benim A masası, A plas, A glas gidiyor. Öbürü de geride kaldı. Bir kere öyle arkadaşlarla gittik. Beni bir masaya aldılar. Onları öbür masaya koydum. Bizim arkadaşlar. Kıyameti koparttık. Ya ben bilmiyorum ki adam biz B'de Gittik bir davete. Beni koydular oraya başbakanı yakın o zaman. Aynı masaya. Öbürlerini koydular üçüncü masaya. Bir olaylar çıktı. Ya arkadaş tamam ben geleyim 3. masaya sen gel birinci masaya. Ya bu sefer oradaki görevliler diyorlar ki olmaz. Senin adın buraya yazılı. <gülüyor> ya arkadaş buraya oturmakla cennete giriliyorsa gelsen otur. Yani insanlar ne diyeyim sana kaldıramıyorlar ya. Allah tanımıyorlar, ahireti bilmiyorlar varsa yoksa dünya. Ne hanisukanis sidratil muntaha. Sübhanallazi leyhu entaha. Biz sidratül müntihanın sakinleriyiz. O Allah'ı tesbih ederiz ki onun nihayet yoktur. Şimdi burada müntiha denmesinin sebebi ne biliyor musun? Cebrail Aleyhisselam'ın ilmi bile oraya varıp duruyor. Münteha intihadan geliyor. İntiha nihayetten geliyor. Nihayet son demektir. Son ne demek? Yaratılmışların ilmi orada son buluyor. Oradan ileride ne var ne yok kimse bilmiyor. Hz. Cibril oradan ileri geçemedi. Sen ne konuşuyorsun ya? üntereyhte son durak. Sidre de o ağaç. İşte şeyleri cehennemin dibine kadar iniyor. Bütün 7 kat gökleri de iniyor, yerleri de iniyor. Ama dalları "Mendaa Cennetül diyor Kur'an. Melâkâtna Cibril'i bir kere daha gördü. E Cibril'i bin küsur kere gördü. Ama aslı yaratıldığı 600 kanadıyla iki kere gördü. Rehiram mağarasında birisi dile getirdi adına nerede gördü bir kere daha indisidratil muntaha işte bu ağacın yanında gördü bu ağaç nerede indeha cennetul meva meva cennetinin yanında 7. kat semanın feukinde 7. kat semanın feukinde ve meva cennetinin yanında duruyor bunun kökünden işte onun için müntaha son nokta deniyor bunun temelinden yani dibinden ırmaklar çıkıyor. Değişmeyen, bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen, ekşimeyen su ırmakları, içenlere lezzet veren cennet şarabının ırmakları, bir de mumsuz efendim şeysiz, halis safi bal ırmakları. Bu ırmaklar e, onun temelinden çıkıyor. Şimdi bu ağaçta İmam Begavi İmam Katı diyor ki bu Sidra ağacında ne var? Bu Sidra ağacında her renkten meyve var. Her renkten takılar var. kulleler var. Atlaslar var, ipekler var. Neler? Neler, neler? Nasıl biliyor musun? İşte diyor İdyaş Sidrate Ma Yahşa. Sidreyi o gece kaplayanlar kapladı. Nasıl kaplayanlar biliyor musun? Altın kelebekler geliyor. Melekler geliyor. Altın kelebek şeklinde. Altın kelebekler, hepsi altın. Geliyorlar. O ağaç, o ağaç nasıl bir şey? Bütün alemleri kaplamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki güzelliğini size vasfedemem, dehşete düştüm. Ondan güzel bir şey görmemiştim o güne kadar. O güne kadar ondan güzel bir mahluk görmemiştim. O ağaç, sidre ağacı. İşte sidreyi kaplayanlar kapladı. Rengarenk nurlar geliyor. Nurlar geliyor, o nurlar gidiyor. Bu nurlar geliyor, rüzgarlar gibi. Ondan sonra melek cemaatleri geliyor. O melek cemaatleri altın kelebekler şeklinde. Onlar geliyor, onlar gidiyor. Ondan sonra takılar, ipekler, atlaslar böyle şey serpiştirme gibi. Ama hani şimdi ne diyeyimse çok ayıp olacak tabii çok Allah affetsin de yani şene. Siz ancak şey yapıyorsunuz ya köprüyü ışıklandırıyorsunuz ya böyle bir de bakıyorsunuz tak yeşil gitti. Mavi geldi, kırmızı geldi. Orada lambalar takıyorsunuz. Renkten rengi yoksa şey yok. Lambalar aynı lamba. Renkleri değiştiriyorsunuz. Hani böyle renk oyunları yapıyorsunuz ya renk şeyleri havada falan. Ya asla benzemez. Estağfurullah. Allah'tan affımı istirham ediyorum. Ama teşbite hata yok. Benzetiyorum biraz. O ağacın tamamı yani böyle. Ama hakiki nurlar geliyor. Hakiki melekler geliyor. Öyle renklendirme değişikliği, göz boğacılığı yok. Hakiki hepsi. Ama artık neler gelmiş. Güzelliğinden vasf edemem. Allah'ın hiçbir yaratığı da o sidra ağacının güzelliğini anlatamazdı diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yedinci kat semada cennetle bitişik cennetin bittiği yerden başlıyor. İşte yanında mevah cenneti buyruluyor. Aslı cennette dalları şey kökleri yani kökü cennette. Oradan yukarı çıkan yani kökün üstünde çıkan damarları kürsinin altında. Allah'ın kürsüsü kökleri yerleri kaplamış. Kürsünün altına geliyor. Dalları Bir de dallar var dedik ya en üstü Dallar arşın altında ve Demek ki arş üstte Onun için En son cisim mahluk yaratılmış Bitiş noktası Arştır 7 kat gökler birinci kat böyle yeri böyle Kaplamıştır beyzi yumurta Ve soğanın zarları gibi ikinci birinciyi böyle kaplamıştır Gökler böyle değil Böyledir hepsi onun için yedi kat semağı birbiri üçlük böyle kaplamıştır. İşte ondan sonra bu yedi kat semağın üstünde Sidretül Münteha 7. katta o noktaya kadar o hep melekler dolu da oradan yukarı Sidretül Münteha'nın da üstünde kürsi gökleri yerleri kaplamış. Atel kürsüde okuyorsunuz zaten kürsü ayeti. Arş ve la Arşil azim Büyük arşın Rabbi Arş hepsini kaplamış. Ama arş da nasıl biliyor musunuz? Kürsü de böyle kaplamış. arş da böyle kaplamış. Bütün alemler arşın içinde bulunuyor. Arçtan yukarı artık vücub alemi başlıyor. Alemi imkan bitiyor. Arç da alemi imkandandır. Mahluktur ve hadistir sonradan yaratılmıştır. Arştan yukarıda artık alemi vücub başlıyor. Vücub alemi ne demek? Artık yokluğu düşünülemeyen, sonradan yaratılmamış, ezeli, kadim Allah Teala'nın Mekandan münezzeh olan alem. Çünkü arş mekandır, son mekandır. Arştan sonra mekan yok. Mekanda yok, zamanda yok. Ya zaman mekan şeyde de yani. Mekan şeyde var. yedikat kat göklerde, kürsüde, arşta mekan var. Çünkü mahluktur, yaratılmış yeri var. Tabii bütün alemleri kaplamış ama mekandır. Fakat zaman yok. Çünkü güneşle aya göredir zaman sistemi. Güneşle ay, dünya ile ilgilidir. Birinci kat semanın altındadır. Göktekilere, yerdekilere göre o zaman güneşin ayını takvim saati işlemiyor. Ama mekan var. Mekan nereye kadar var? Arşa kadar mekan var. Arş dahil mekandadır. Arştan sonra mekan bitti. Alemi imkan bitti. Yani olsa da olur, olmasa da olur Allah sonradan yaratmış. Onlar bitti. Arşın üstünde artık yokluğu düşünülemeyen, olsa da olmasa da diye konuşulamayan vücut alemi var. Evet. Evet. Şimdi Cibril Aleyhisselam'ın makamı Sidretül Münteha'nın ortasındadır. Tam ortasında. Göbende Hazreti Cibril'in devamlı durduğu makam. İşte Sidre'yi kaplayan kapladı. Fahru Razi tersine diyor ki allah Teala o gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ümmetini mağfiret ettim. Bir bağışlama veriyorum. Bir de Bakara suresinin sonlarını. Yani Amene Rasulü Sidretül Münteha'da verildi. Mevla ile görüşülmede verildi. Nezmettin Necefazetleri diyor ki Sidrey'i ne kapladı? Tabii ayette kaplayan kapladı. Kaplayan şeyler kapladı. Altından melekler kapladı. Tamamen altın. Çekirge suretinde. Çekirgeler nasıl? Aynı o çekirgenin suretinde melek var ama tümü altın. Ama şekli çekirge. Kelebek şeklinde var. Çekirge şeklinde var. Bense geçen derste demiştim. Meleklerin bazıları hayvanların sureti üzeredir demiştim ya. Çekirge var bak. Her melekle beraber e, bir tabak var. O tabakta sayısız efendim latifeler var. Yani latifeler derken işte efendim nurlar, şekiller e, bunları ne yaptılar? Hani sen bizde nasıl geçti efendim boyalı boyalı şekerler koyarsın bilmem neler koyarsın tabağın içine böyle çikolatalar bilmem neler e, bazı da şekillerli desenli öyle takdim için kıymet verdi insanlara. Onları getirdiler tabi efendim sallallahu aleyhi ve sellem şeker çikolata verdiler demiyor bayağı bay. Yani tabaklarda hediyeler var yani manevi. Bu hediyeleri getirdiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve huzuna böyle her melek geliyor böyle saçıyor. Saçıyor, saçıyor, saçıyor efendim sallallahu aleyhi. Ve hiç görmediği şeyler gördü ya. Allah, Allah Kimse görmedi, hiçbir peygamber görmedi. O diyeceği neler gördü, neler diye yaşça. Fi asli am Cibril Nisaburi Hazretleri diyor muhakkak alimlerin beyanı vecile. Sidratül Münteha'nın e, tam merkezinde Cebrail Aleyhisselam'ın mihrabı var. Mihrap işte. Namaz kıldırdığı yer, ezan okuduğu yer. Cibri Hazretleri başladı ezana. Dedi Allahu Ekber, Allahu Ekber. Göklerde bir ezan başladı. Hazreti Cibril bir ezan. Mikrofonu yok, operasyonu yok, ses sistemi kontrolü yok. Yedi kat gökler inliyor. Allah Teala cevap verdi. Sadakabdî kulum doğru söyledi Cibril. En ekber min Ben her şeyden büyüğüm. Ezanın manalarını görüyor musun şimdi? Ezan nereden geldi? Daha Mekke'de ezan yoktu. Ezan Medine'de rüya ile bildirildi. Efendim sallam kabul etti. Ama efendim sallam ilk ezanı nerede dinlemiş? Cibril'in ezanını göklerde dinlemiş. Efendim sallam ezanı Medine'de bir rüya ile mi öğrendi sizce yani? Bu olabilir mi? Vakti o zaman bildirildi ezanın Meşru olma vakti, başlama vakti. Çünkü hükümler sırayla geliyordu Mekke'de. Medine'de tabii ahkam başladı. Çünkü Mekke'de cemaatle namaz yok ki ezan gelsin. Zaten sesli okuyamıyorlar, sesli kılamıyorlar. Müşriklerin kontrolü altındaydılar. Hicretten sonra Mekke fete edildi. Eşhedü en la ilahe illallah dedi Cibril. Ezanda. Hemen sadaka abdi. Kulum Cibril doğru söyledi. La ilahe illa Benden başka ilah yok buyurdu Rabbim. Rabbim orada ezana cevap veriyor. Onun için ezana cevap vermek çok kuvvetli sünnetdir. Ah benim o ezan Risalemde ne ilimler yazdım ama. Kimse o ezan Risalesini bir kere alıp okumaz. Ben müezzin miyim der. Sen müezzin değilsen ama orada ezan duaları var. Ezana cevap verme duaları var. Hayyâle sala salâ hayyâlel-felâhtan sonra bir dua var. Onu o anda müezzinin arasında yetiştirdiğin anda yüzde yüz garanti bıçak gibi kesiyor dua. Çok Biliyor musun o ya? Yameti hakkı ve kelimet-i takva duasını o ezan kitabında var. Sen onu müezzinler arası okusun zannetiyorsun, değil mi? Müftülükte Diyanet dağıtsın zann E hey gidiyor, o ezan kitabı gibi de başka da kitap ben görmedim gerçeği ezan hakkında. Bu konuda da kaynaklarıyla yazılmış. O ezan kitabına bakın işte bak. Orada bulunan hepsini yazıyor. Ne zaman şey döndü Muhammed'den Resulullah. Cibril'in ezanını dinlemek, Sidretül Müntaha'nın ezanını dinlemek farklı bir Dinleyiş olur değil mi? Ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Şimdi her yerde ezanı dinliyoruz da ezanı Medine'de dinlemek farklı oluyor değil mi? O Ravza-i Mutahara'da bazı da müezzinler berbat, bedevi der. Bazı da iyi müezzin çatıyor. O iyi bir müezzin var. Medine müezzinlerinden bazı denk gelir. Eskiden çok denk geliyordu, şimdi çok nadir. Ya kırk vakit yapıyorsun, iki tane de Begirhanca denk görüyor. Öbürleri nefesi çıkmayan adamları yaşlı yaşlı onları okutturuyorlar. Ondan sonra efendim Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Medine'de, Ravza'yı Tarah'da hele de bir güzel sesle okuyan bir müezzin okuduğu zaman nasıl oluyor biliyor musunuz Ravza? Ravza'yı bilenler bilir. Şu Efendim Aleyhisselam kabri şerifi orada önümüzde, yanımızda veya neyse sağda kalan, solda kalan cemaat. Muhammeden Resulullah orada dendiği zaman herkes sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem. bir kabri şerife doğru bir bakıyor herkes yani. Efendimiz orada dinliyor çıkıyor sana. Onun için Mekke'de ezan başkadır. Medine'de daha başkadır. Me Medine'de Muhammedun Resulullah çok başka oluyor ya. Kabrin şerifin yanındayken. Allah cümlenize nasip etsin. Amin. Sonra bir de şu Cibril'in Sidretül müntehadaki ezanı daha başka olur ama <gülüyor> onu kim dinleyebilir? Kayıt da yok ki almış olsalardı bize kayıt gelseydi. Göklerde kayıt var. Ama bize nerede nasip eder? Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada ezanı dinliyor. Farkında mısınız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu o değil. Allah'ın ve bu Hoca beni getirmiş de ezan arasında okunacak dualar evet burada çok. 144'te var, 145'te var şefaatin vacib olması için ondan sonra ne dualar var burada ya? Çok var. 144'ten başladı. Bu ezan kitabı, ezan. Ha burada bu. 153'te hadis, 154'te. Allah'ım Rabbâdi davetil müstecâbeti, el müstecâbile davetel hak ve kelimet tekvâ diye başlıyor. Hayyâlel felah dendikten sonra bunu derse, ezan okuyan, müezzin okurken gök kapıları açılır, dua kabul olur. Kime bir sıkıntı veya bir şiddet, büyük bir darlıktasın, ezanı beklesin diyor. Ezanı beklesin. Allah-u Ekber, Allah-u Allah-u Allah-u Kelime-i Şehadet getirdi müezzin, o da peşine. Müezzin bitirip bitirmez kelime-i Şehadet. İşte iki, Şehadetin ikisi de var ya. Hayya salat dedi, hayya salat diyor. La havle ve la kuvvete illa billah ale beraber. Ama burada tabi rivayet böyle. Hayya alen felah dedi, hayya alen felah diyor. La havle ve la kuvvete illa billah ale beraber. Sonra Allah'ıma Rabbâdi davetil müstecâbeti. O senin bildiğin eradet değil. Başka bir duamı şimdi. Davetil hakkı ve kelimet kısa sonra hacetini istesin istediği anda ezanın bereketine kabul saati gökler açıkken verilecek. Bu sayfa 153'te hadis duanın okunuşu 154'te. Açtı. Işte, Ezanı Muhammedî risalesi. Benim kitaplarımda çok hadis, ayet yazdım. Çok ilim yazdım. Millet kıymetini bilmez. Bilmedi. Siz bilenlerden olsun inşallah. Ne zaman Cibril eşe döndü Muhammed Resulullah dedi? Allah Teala kulum doğru söyledi. Yani Cibril doğru söyledi. Muhammedun abdi ve rasuli. Muhammed benim kulumdur velcimdir. Merhaben bihi. Hoş safa geldi dedi. Miraçtay efendimiz orada dinliyor. Cibril ezan okuyor kendi mihrabında Sidresül Münta'a'da Mevla'da hoş sefa ediyor. Hayya ale's dedi. Yani namaza gelin. Mevla buyurdu ki Namaza gelen felah buldu. Cevap verdi. Hayalil <gülüyor> felah felaha gelin. Yani namaz işte yazan kurtuluşa gelin. Mevla buyurdu <gülüyor> Zaten Kur'an'da da bize indirdi bunu. Ama o vakit dedi onu. İnananlar kurtuldu. Hangi inananlar? Namaz kılanlar. Hangi namaz kılanlar? Namazlarında Allah'tan başka bir şey düşünmeyen huşu üzere kılanlar. Herkes kurtulamaz. Ezan bitti. Hazreti Cibril kahmet getirdi. Müezzin nasıl yapıyor? Hemen kahmet getirince melekler saflara dizildi. Bütün melekler saf saf oldu. Her saf arası doğu ile batı arası kadar. Meleklerin safı ne demek ya? Doğu ile batı arası kaç milyon kişi alır? Zaten 7 milyar insan dünyada da doğu ile batı arayı ama tabi yan yana gelirlerse böyle istif, saf. Toğu ile batı arası bir saf. Ben onlara iki rekat namaz kıldırdım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım ya Rabbi. Eee gidip Resulullah olmak kolay mıdır? Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerin sonuncusu, peygamberlerin en fazileti sallallahu aleyhi ve sellem. Mescid-i Aksa'da meleklere imam oldu. Sidret-ül da Mescid-i Aksa'da peygamberlere imam oldu. Sidret-ül da meleklere imam oldu. Sonra melekler tabii namaz bitti. Benimle görüşmeye geldiler. Zümre zümre, fevç fevç geliyorlar. Hepsi bana selam veriyorlar. Selamu Aleyküm Muhammed diyorlar. Ben de onların selamlarını iade ediyorum. Şimdi Miraç'la ilgili derslerde geçiyor ki bu noktalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. <gülüyor> Yeşil kuşlar gördüm Aleşşecala. Sidre ağacın üzerinde. Ve fi'l mahzun vel O içlerinde üzüntülü var, sevinçli var. Ve indum şeyhun va Yanlarında bir pir fani var, bir nene var, yaşlı kadın var. Dedi, ey Cibri, bunlar kimlerdir?" Dedi bu yaşlı zat pir fani deden İbrahim'dir. Bu yaşlı kadın Hatun Sare validemizdir. Bu kuşlar kimlerdir? Bu kuşlar atvalül müminin. Müminlerin çocuklarıdır. Buluğa ermeden ölmüşler. Görüyor musunuz? Tabii ki üzülmemek elde değil. İnsan çocuğu ölür de üzülmez mi ama Buluğa ermeden ölen müminlerin çocukları Sidretül Müntehadadır makamları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedi kat cemağının üstünde gör, gördü onları. Onun için üzülmeme elde değil ama Allah'ın kazası ve kaderidir. Allah başa vermesin, evlat açısı göstermesin ama başınıza da gelirse teselli olmanız için bunları bilmeniz lazımdır. Çünkü günahsız gittiği için makamı yüksektir onların. Bir de ailelerine şefaat edecekler ahiret. Bu, peki kuşların niye kimi mahzun, kimi mesrur? Mahzun daha yeni ölmüşler, ruhları yeni gelmiş buraya ailesinden yeni ayrılmış ne kadar olsa burayın şartlarına alışana kadar bir üzüntü çekiyor. Seviştir hangileridir? Onlar epey olmuş ana babalarından ayrılalı yani öleli. Çünkü onlar zaten Sidretül Müntaha'nın artık makamına e, efendim dahil olmuşlar, onun için alışmışlar. <gülüyor> ولا ينصلي ولا يسلم دائما افله dediğim gibi işte sidretül muntaha denmesini bu arada zikrediyor. Ee, çünkü bütün mahlukatın ilmi, alttakilerin ilmi yani melekler olsun, insanlar, cinler orayı geçemez. Üstekilerin ilmi orayı geçemez. Yani üstekiler de üstte de belki görevli melekler olabilir. Sitrel-i yukarıda da hiç melek yok diyemeyiz. Ama çünkü arşa kadar da arştan sonra deriz. Çünkü arştan sonra Mevla'nın vücu alemi başlıyor. Vücu alemine kimse giremez. Ama arşa kadar o arada yine görevliler olabilir. Fakat Sitrel-i öyle bir şey ki son. Ne demek son? Üsttekilerin bilgisi altına geçmiyor. Altındaki melakenin ve gökyer ehlinin ilmi üstüne geçmiyor. Böyle bir Durak noktası. Bir de münteha şundan dönüyor. Nihai nokta. Oraya ulaşan ki efendim sallallahu aleyhi ve sellemden başka hiçbir peygamber ulaşamadı. Oraya ulaşan keramette yani Allah'ın ikramlarında zirveye ulaşmış oluyor. Son. Son yapılacak ikram. oca Sidra ağacı işte Arabistan kirazı deniyor. Türkiye'de de belki yetişiyordur yani. Ben Türkiye'de de bölgesel olarak bilmiyorum. Göresel olarak. Ama... Arabistan kirazı diye geçiyor. Bu sidra ağacı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona onun için çok önem verirdi. Men kata sidraten daraballara kim sidra ağacını keserse Allah başını ateşte keser. Ateşe atar. Diye de hadis-i şerifte vardır. Zaten yolcuların falan da gölgelenmesi için çok su da istemeyen bir ağaç. Dolayısıyla bu mübarek ağacın bereketi var. Onun için kesilmemesini emrediyor. Sallallahu ale aleyhi ve sellem. Sahabe-i Kiram'dan bir cemaat bir vadiye kondular. Orada sidre ağaçları vardı. Altlarında gölgelendiler. Ah dediler bizim de böyle ağacımız olsa Medine'de Mekke'denler de bize böyle güzel ağacımız olacak bahçemizde dediler. Mevla budu fi sidrin mehdud. dikenleri alınmış sidre ağaçları cennette sizi bekliyor. Dünyada bulamazsanız ahirette bulacaksınız. Onun için cennette nasip olacak girenlere. Her diken, e, dikenli bir ağaçtır. Ve cennette Dünyadakindekin her dikeninin yerine bir meyva veriyor ve 70 çeşit tam veriyor. Şimdi dünyadaki küçüktür meyveleri böyle kiraz gibi hakikaten Arabistan kiraz deniyor ona küçüktür. Ee, 70 çeşit e, efendi 70 renk ve çeşit e, yiyecek içecek cennetteki sidrelerde barındırıyor. Dünya'da bunun acı Sedir acı mı deniyor? Sedir bu mu Türkiye'deki? Bilmem. Yani Arapçası Sidre, Sidir. Türkiye'deki adı şu anda kullanılan adını tam bilmiyorum. Var mıdır onu da bilmiyorum. O arada bilgi alırsanız arkadaşlar bana ulaştırırsınız. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Sidretül Muntaha'ya varınca birçok nurlar yağdı ve efendim sallallahu aleyhi ve sellemin oraya vardığını da melekler nereden anladı? Meleklerin hepsinin kıblesi gibi oraya bak Baktılar ki nurlar yağmaya başladı Onu görünce melekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bulut parçaları gibi yani nurlar böyle bulut gibi Peyda oluyor nurlar yağıyor Melekler o zaman anladı Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret için Yayılmış dağılmış sıçrayan çekirgeler gibi Koşuştular Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yanına geldiler <gülüyor> O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği o makamda Meva cenneti demiş söyledim Biliyorsunuz 8 türlü cennet var bir, e, hud cenneti, naim cenneti, Firdevs cenneti gibi sayıyoruz. E, Meva cenneti de onlardan biridir. İşte o Sidretül Münteha'nın yanındadır. Cibril orada barınıyor. E, şehitlerin ruhları oraya sığınıyor. Efendim Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Sidrede yani o makamda Arşa yaklaştı artık. Bir horoz gördüm. Yeşil bir ibi var. Tüyleri gördüğüm en beyaz tüyler. Ayakları kırmızı altından yedi kat yerin dibine gidiyor. Kuyruğu inciden, başı kuyruğu inciden, başı arşın altında mücevherden, dürreden, gözleri yakuttan yelesi Horozun yelesi oluyor. Yelesi kırmızı hakikten. İki tane kanadı var. Onları açınca bir kanadı doğuyu geçiyor. Bir kanadı batıya açıyor. Her gece, gecenin üstte biri geçtiği zaman o horoz, bu çok meşhur bir hadistir. Arşın horozu diye geçer. Dikül arş. O horoz iki kanadını açtığı zaman kanatlarını açtığı zaman çırpıyor. Doğuyu batıyı geçiyor. Düşünün ne kadar büyük tabii Gökte olduğu için buradaki doğuyu batıyı geçse biz de görürdük. Yani yedi kaç semanın fevkinde. Sonra teheccüd vakti oluyor imsa yaklaşınca kanatlarını açıyor yine çırpıyor. Ha şimdi ilk defa kanatlarını ne zaman açmaya başlıyor? Gecenin üçte biri geçtiğinde açıyor. Açtığı zaman tespih ediyor. Sübhanel Melik'il Kuddu, Sübhanel Kerim. Bunları yazacağım ya topluyorum tespihleri. O horozun da tesbihleri. Bu horoz tabi Allah'ın özel mahluku. Yeryüzündeki horozlar ona cevap veriyor. Şimdi sen ne diyorsun ki? Bu bizim horoz niye ötüyor? Senin horoz gökteki horozun tespihini duyuyor. Ona cevap vermek için ötüyor. Köpekleri bilmiyor Köpeğin biri ağlıyor, karşı köyde öbürü ağlıyor, Ona cevap vermek için öbür köyde. Bir de bakıyorsun ulan bu kadar köpek birden niye başladı? İşte Biri başlattı öbürleri ona mukabele ediyor. İşte arştaki horoz tespih edince... Seher vaktinde horozlar niye ötüyor? Horozan der her seher ki kum el gafil diyor. Her seher horozlar ne diyor esasen ey gafil adam kalksana namaza teheccüde kalk diyor sana. Sen de diyorsun ki şu horozu kesmek lazım. Çok erken öttü diyorsun. Halbuki erken ötmedi. Arştaki horoz öttü. O ötünce tesbih etti. O tesbih edince bunlar tesbih etti. Horozlar onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Say hadis ya! Horoz öttüğü zaman Tesbih edin. Subhanallah deyin. Fe'in ne meleken melek gördü. Sahih hadis. Sahih. Küçük bir de bulabilir kaynansı. Horoz sesi duydunuz, ötmesi. Subhanallah deyin. Çünkü o melek gördü. Eşek anırması duydunuz. Eûzu çekin. Çünkü o şeytan gördü. Şeytan gördü. Onun için eûzu billahimineşşeytanirracim. Eşek anırınca ne diyoruz? Eûzu billahimineşşeytanirracim diyoruz. Biz eûzu deyince şeytan kaçıyor. Şeytan ondan sonra başlıyor. Eşek Yavaş yavaş sesi kesiliyor. Farkında mısınız? Hemen başlıyor sesi azalma azalma azalma. Çünkü hayvanı taciz ediyor şey, şeytan. Şeytan hayvanı taciz ediyor. Ama mesela horozlar öterken mutlaka dua edin. Salavat getirin dua edin. Yüzde yüz kabul saatidir. Çünkü melek gördü. Onun için duanız reddolmaz. Ben şimdi bir horoz sesi duysam ne işim olursa hemen duaya başlarım. Ve bir duadayken horoz sesi işitirsem Mekke'de Medine'de bile oldu. Hendek'te çok ezefetti mesleğinde çarşamba günü. Tam kabul saati gelir ikindiye yarım saat kala. Başlar oros. Efendi Hazreti Efendi her sene gideriz. Ya kabul saati ya Hendek Muharebesi'nde yardıma gelen melekler o saatte indi. Çarşamba günü ikindiye yarım saat kala o ara. O saat orada oros ötüyor. Biz kaç sene denk geldik arkadaşlarla. Orta mu oros yok. Belki etraftan var ama kabul saatlerinde orozlar öter. Çünkü kabul saatlerinde melekler iner. Aminlere cevap vermek için. Sen dua diyorsun, melek amin diyor. Onun için arşı horozu tesbihye başlıyor. Gecenin üçte biri geçince. Bu sefer gökteki horozlar yerdeki. Yerdeki horozlar ona cevap veriyor. Bu sefer gece biraz daha geçiyor. Üçte ikisi. Son üçte bir kalınca zaten biliyorsunuz hadis-i şerif Bukhari'dir. Her gece Allah'ın rahmeti ve tecellisi Gecenin son üçte biri kalanda tecelli nazil olur. İşte el misalini, el mitami isteyen var mı vereyim, tevbe var mı kabul et? buhari hadis-i şerifi. İşte o son üçte bir. O dilime geldiği zaman yeniden açıyor o demin tarif ettiğim gökleri yerleri geçmiş. Bizim dünyanın göklerini yerlerini ya tabii. E, arşın altındaki o horoz, arşın horozu diye geçer. Bu sefer yine kanatlarını açıyor, doğuyu batı geçiyor, kanatlarını böyle bir çırpıyor bir daha kanatlarını çırptığı zaman yine Allah'a tesbihle nara atıyor. Çok büyük bir nara atıyor. Kulağımız duysa ödümüz kopar, ölürüz. O sese dayanılır mı? Gökler yerleri inliyor. Ne tesbih ediyor? Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane'l Aziz İl Ahar, Rabbil Arşil Azim, İl Rafiyye Bu tesbihleri hep yazacağım size. Işte. Size yedi kat meleklerin, işte bu Ramazan'ı hazırlayacağım dergiye. İşte yarın gece çalışacağız inşallah. Dua adında Çok işimiz var. Son ders hazır. Bütün bu tesbihleri yazacağım. Bu Ramazan var ya. Birinci kat, ikinci kat, miraç merdivenlerindeki mer bütün melakenin arşın horozuna kadar bütün tesbihler. Onu diyen onların kadar sevap alıyor ya. Hepsininkini toplayacağım bu kitaptan yazacağım. Bir tesbih yapacağım ya. Yani, bir tesbih. Hani siz böyle iki hep alt alta alt, zor oluyor. Bir sayfa iki sayfaya kaçmaz. Tek tesbih başlayacaksınız. Cezu işte, bembusu cezu bahaanilmelikil işte, kuntusu cezu işte, sıralık gideceksiniz. Yarım sayfa tutmaz ha. Toplasın az az. Kısa kısa tesbihler farkındaysanız. Birinci katçama'dan beri zikrediyorum sen. İşte onu, bu tesbihi arşın horozu yaptığı zaman seppahat duikulaz. Bütün yeryüzün horozları tesbihe başlıyor. O artık seher. Tam seher ne zaman? Gece üç, ilk üçte bir de değil. Seher son üçte bir de. Yani işte akşam ezanıyla imsa topla net bir altı saat, dokuz saat. Bazı kere gece uzun oluyor, bazı kere kısa oluyor. Bu arası altı saatse Diyelim ki 9 saatse ise 3'e böl 6'yı çık Akşam ezanından 6'yı çık Son kalan 3 saat gibi Yani şu andaki yine göre hesap yapmadım Şu an belki de 9 saat yoktur Çok kısaldı şu an Hepten imsak 3.30'a doğru düştü Onun için akşam ezanı da 8.30'u geçti e Diyelim Yani 8.30, 3.30 desek Efendim 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30 Şu anda 7 saat gibi bir gece Aşağı yukarı birkaç dakika oynar Ortalama şu anda yani takribi konuşacağım 7 saat. O zaman işte burada 7'yi 3'e bölüyoruz. 7'yi 3'e böldüğün zaman son dilimi seher. Başlıyor. Seher vakti. Seherlerde istiğfar edenleri meth ediyor. Vel müstakfirine bile seher. Arşin horozunun allah Teala'nın yarattığı mahlukatının sayısınca kanadı var. Mahlukat ne kadar? Ne dedim sana? Böcekler insanlardan, cinlerden fazlası. Böcekler. Balıklar yeryüzünde olanların şu yer yüzünde olanların hepsinden fazla balıklar. Allah Teala bin ümmet yarattı, karada denizde, bu bin ümmetin 600'ü denizde, 400'ü karada. Düşün, bunların hepsinin sayısı kadar o arşın korozunda kanatlar var. Bütün kanatlar ne diyor Allah'ın Bahlil müezzinini emin ümmet Ümmeti Muhammed. Ümmeti Muhammed'in müezzinlerini affet. Bu müezzinler de çok kazanıyor da işte. Biraz sahte da var biraz. Ezanı yanlış okur. Vaktini geçirir. Teybe takar. Otomatiğe bağlar. Böyle müezzinler işte sıkıntı. Hakiki müezzinler. Ne kadar dua alıyorlar. Hz. Bilal kıyamet günü bir merkeb üzerinde gelecek. Merkebin ayakları altından olacak. Yuları inci, inciden olacak. Yakuttan olacak. Yanında bir sancak olacak. Bütün müezzinler onun peşine gelecek. Evet. 40 sabah Allah rızası maaş maaş değil öyle. Kadro maaş değil. Allah razı olsun 40 sabah ezan okuyan onlarla birlikte cennete girdi. 40 gün yani demek istiyorum. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sonra orada bir melek gördüm. O meleğin yarısı kardan, yarısı ateşten. Dua diyor. Ey karla ateşi birleştiren Allah. Elif beyle kulubü ibadike'l mümin. Mümin kullarının kalplerinin arasını birleştir. O melek de dua etmese demek hepimiz birbirimizi keseceğiz. O melek o kadar dua halde iç savaş bütün Müslümanlar birbirine girmiş. Bu nasıl işittir ya? Demek dua olmasa ne olacağız yani? Yine birkaç kişi birbirini seven varsa demek bu duanın melek. Dedim Ecibri bu, bu kimdir? Dedi bu bir melektir. Adı Habib'tir. Allah Teala onu göklerin köşelerine ve yeryüzünün etrafına görevlendirmiş. Yeryüzündeki müminlere dua eden hayrını isteyen melekler içinde yer halkının iyiliğini isteyen en çok iyiliğini isteyen bu melektir. Kıyamete kadar bu duayı yapıyor. Müminler için o meleklerin duası kabul oluyor Zaten onlar kabul olmasa demek hep birbirini Öldüreceğiz Sonra kürçü üzerinde Bir melek gördüm bütün dünya Onun dizlerine geliyor önünde Bir levha var o levhaya bakıyor Ne sağa bakıyor ne sola bakıyor Cibril Aleyhisselam Başında durdu Kimmiş acaba merak ettik Değil mi <gülüyor> Yakında göreceğiz onu biz Hepimizin yakında göreceğimiz bir melekmiş Efendimiz Aleyhisselam da tanımadı. Biraz da böyle heybetli, korkunç. Hiç sağa sola da bakmıyor. Efendimiz'e de bakmadı ya. Efendimiz Aleyhisselam böyle bir çekindi selam verme. Hazreti Cibril geldi başına. Ya melekel mevd. Dedi ki ey ölüm meleği. Efendimiz Aleyhisselam anladı bu dedi. Zaten belli dedi yani. Rahmet peygamberine ve alemlerin Rabbinin sevgilisine selam vermeyecek misin? O zaman bana baktı. Esselamu aleyke ya Muhammed. Azra ile semduat. Sana selam olsun ya Muhammed, ebşir ya Muhammed, ey Muhammed sevinebilirsin abilesin, salih sendir. Fama illa ve Ben bu kadar zamandır meleğim diyor yani dünyalar kurulmadan evvel. Bu kadar insan da canını aldım, bütün ümmetleri de öldürdüm. Senin ümmet şimdi geldi. Ben bütün hayırları sende ve ümmetinde buldum. Firra'in evatıp nefsen, canın hoş olsun, gözün aydın olsun. Bütün hayırlar senin ümmetindedir dedi. Azrail Aleyhisselam kimseye eyvallah etmeyen Azrail Ali Aleyhisselam efendim Sallallahu Aleyhi ve etti ve selam etti. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor. Sonra bir saat kadar gitti. Bir saat nasıl biliyor musun bir saat? Anlıyor musun? Orada bir saati nasıl bir saat? Sizin böyle 60 dakika değil. Orada bir saatte ne kadar gidiliyor biliyor musun? <gülüyor> bir saat. Yedi kat kökler yerler aşılı buradaki hesaplan. Baktım ki Cibril'le aram açılmış. Bir yere baktım Cibril yok. Uzak mesela dedim ey Cibril. Ne entetaraktı sen beni nasıl bıraktın? Bıttık benden geri kaldım. Dedi ki ya Muhammed. Enta ma'iy makam la min Benim seninle beraber geldiğim makam öyle bir yerdi ki Allah'ın yarattıklarından kimse oraya geçemezdi nur. Ben orayı geçseydim nurdan yanardım. Bak ateşten yanardım demiyor. Nurda yoğunlukları var. Allah'ın hecapları var. Perdeleri var. 70 bin perde nurdan var. Bu perdelerde öyle bir yoğun nurlar oluyor ki Cebrail Aleyhisselam'ın da ona tahammülü kalmayabilir. Onun için ona kendi yaşayacağı. Nasıl sen diyorsun birinci kaç semaya bir çıkacak yaşayamayız. Bu fazla. Neden? Oksijen. E sen şimdi oksijenin yoksa Oksijen olmayan yerde bıraksalar ölürsün. Çünkü senin hayatın oksijene bağlanmış. E şimdi Cebrail Aleyhisselam'ın da ona göre makamı var. Öyle bir yoğun nur var ki bir makama gelirsin o nurun yoğunluğunda Cebrail Aleyhisselam yaşayamaz. Bünyesi müsait değil. Onun için ben orayı geçsem nurdan yanardım. Bak ateşten demiyor. Nurdan yanardım. Çünkü tecelliye dayanılmaz. Sonra dedi ya Muhammed cüzente sen artık gidebilirsin. Feinne rabbeke zeytik. Rabbin sana yol gösterecek. Hatta hani diğer derslerde ben size bir kere anlatmıştım. Dedi ki Cibril Rabbinden bir ihtiyacın var mı? Bu zamana kadar sen aramızda elçilik ettin. Buradan sonra da ben aramızda elçilik edeyim. Hz. Cibril dedi ki ne isteyeyim? Ben Rabbimden şunu istiyorum ki benim kanatlarımı o kadar büyük etsin ki sıratın üzerine kanatlarımı gereyim de senin ümmetini kolay geçireyim diye. Bütün melekleri bile Allah bize... Hayran etmiş yani. Bizim maçlerde kurtuluşumuz için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve bizim kurtuluşumuz için Mevla müşakkar etmiş. Bütün melekleri ya. Hepsi bize dua ediyor. Ben de ne isteyeyim Allah'ta? Kanatlarımı genişlesin. Ben bunu eski derslerde anlatırdım. Sen geç Rabbin sana yol gösterecek. Cibril'den ayrıldım. Allah'ın dilediği kadar gittim. Manevi makamlarda gittim, gittim. Baktım, Mikail Aleyhisselam korkan bir e, dehşet içinde panik halinde dedim ha zemakam ke? Mikail Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselamdan daha yukarıda, ha, dikkat edin, makam olarak daha yukarıda. Siz öyle bilmiyorsunuz. Dedim ey Mikail senin makamın burası mıdır? Dedi haline am benim burasıdır. Böyle Cibris mülahatlarım, ben buradan ileri geçsem yanarım. Cibril oraya gelemiyor. Mikail Aleyhisselam dedi buradan ileri geçemem. Feciz, Fe Sen dedi geç ileri git. Önünde israfil var. İsrafil açsam, Sura üfleyen belek. O çok acayip. İsrafil açsam geldiği zaman bir kere dünyaya indi Efendimiz Aleyhisselam Cibril açsam vahiy getirmişti. Işte. de. Geçen de anlattım hadis. Sahih hadislerde geçer. Hazreti Cibril onu görünce serçeye döndü. Titil titil korkudan. Kıyamet mi kopacak diye. Çünkü onun şeyini Sura üfürme vaktini nidası Cib Hazreti Cibril'e gelmiyor. Bilgi ilk İsrafil Aleyhisselam'a geleceği için o ona şaşırdı. İsrafil Aleyhisselam makamıdır. Allah'ın dilediği kadar gittim. Ne nurlara girdi, ne nurlara girdi, ne makamlara girdi. Allah Allah. Melekler gidemiyor öyle. Birden İsrafil Aleyhisselamla ile karşılaştım. İşte İsrafil Aleyhisselam en yüksek makamıdır. Farkında mısınız? Hadis-i şerifler var bazı kere. Benim kitaplarımda da bir tane belki geçen var geçende. Efendimiz Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'dan naklediyor hadis ucucuğu. Bir tane bulursa Ubeyd hocaba bak. An Cibril ile işte o Cebrail Aleyhisselam diyor ki Mikail'den aldım bu hadisi. Mikail Aleyhisselam diyor An İsrafi ile. İsrafil Aleyhisselam. Böyle birkaç hadis vardır kitaplarımızda. Bir tane değil, birkaç tane vardır. Rivayet zinciri nereye dayanıyor? İsrafil Aleyhisselam'a dayanıyor. İsrafil Aleyhisselam diyor ki Rabbul İzzet'ten aldım. Yani hadis silsilesinde İlk ravi İsrafil Aleyhisselam oldu. Çünkü neden? Bak burada da ne gördünüz? Cebrail Aleyhisselam'dan ileri Miky Aleyhisselam geldi. En sonunda İsrafil Aleyhisselam geldi. Bu zaten hadislerden de belliydi. Burada da gördüğümüze tıp atıp mutabık geldi. Dört tane kanadı var. Bir kanadını izar yapmış. Yani bir kanadını belden aşağısı. Bir kanadını rida yapmış. Yani belden yukarısı cübbe gibi kaftan yapmış, dolamış. Bir kanadıyla nurdan örtülüyor. Çünkü allah Teala'nın nurları öyle yoğun başladı ki orada. Zaten Cebrail aleyhisselam, Miki aleyhisselam bile orada yanıyor. Nurdan yanıyor. İsrafil aleyhisselam da zor da yanıyor. Onun için böyle gözlük gibi bir kanadını böyle yapmış yüzüne. Nur yoğunluğundan. Allah Allah. Azamet nurları, celal nur. Heybet nurları aman ya Rabbi ya Bir kanadıyla da suru almış eline. Sur bir kanadında. Bir kanadında ağzı var. Suru ağzında tutuyor. Zaten surda zaten biliyorsunuz sayı hadislerde de geçiyor. Ruhların sayısınca delikler var. Bütün ölülerin ruhları sura gidiyor. Surda daireler var. Bir daire gökler yerler arası kadar büyük daireler var. Odalar var. Böyle bütün e, şimdi nasıl ki böyle yerleri var ruhların. E, diyelim ki cesetlerde Nasıl yapılıyor? Oda, oda, morkta şurada, burada açıyorsun, kapatıyorsun, açıyorsun, kapatıyorsun. Aynı ruhların da odaları surdadır. Surda bir dairesi yerler gökler kadar düşün O kadar büyük sur gökler yerler taşıyamaz. Bunu bıraksa kü açsa hep gittik. O suru ağzında tutuyor. Ağzı da kanadında. Ne önemli mesele. Kur'an-ı Kerim surdan çok bahsede. Bir kanadıyla... Benim şeyde sanki 27 makbul adam mı olabilir bilmiyorum. Yani ben kitaplarım birinde bu senet var. Belki onda değil ama diğerlerinde tüm kitaplarımda yazılabilirse belki çıkar. Onu sonradan da söyleyebiliriz. Size. Bir dua öğretti Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Cibril Mikail'den, Mikail İsrafil'den. Dedim ki ey İsrafil senin makamın burası mıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aa Efendim saliçem nerelere gitti ya? Teri senin makam. Evet benim makamım burasıdır. Lev Câbeş diyor lahteraktu bineniyor. ileri geçersem nurdan yanarım. Allah Allah. O da gidemiyor ileri. Ve laikin cüz vehâden ruh e mamek. Ya Muhammed saliçem sen git. Önünde ruh isimli melek var. Bir şey daha çıktı. Ayemekumul Melaiketuwar ruhu. Tenzelul Melaiketuwar ruhu fiha. O bazı rivatlerde Cibrildir. Biz o zaman Kadir Gecesi derslerinde de söylüyordum. Bazı rivayetlerde farklı bir melektir. Onu söylüyordu Eslem İşte o, o ruh önündedir. Meleğin adı ruh. İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Şimdi burada İsrafil Aleyhisselam Rabbinden istemiş ki bana göklerin, yerlerin, dağların, rüzgarların, insanların, cinlerin gücü kadar kuvvet ver. Allah Teala da İsrafil Aleyhisselam'a başından Boynuzlarına kadar meleklere Boynuzları da var Ama nasıl tabi İnci'den Mercan'dan Yakut'tan ne şekilde Ben size diyorum meleklerin suretlerinde Hayvani suretler olduğunu Kaç tersi söylüyorum Efendim saçlar var Yüzler var diller var Hepsi de kanatlarla örtülmüş sayılarını Ancak Allah bilir Ne kadar olduğunu sayılarını ancak Allah bilir Bir hadis-i şerif var bu. Efendim bu mele özel melekler hakkında. Her lisanda bir milyon lugat var. Her lisanda dil dil. Her kanatta yüzler var. Her yüzde diller var. Her, din, her dilde bir milyon lugat var. Yani lugat. Siva Arapça bir lugat. Türkçe bir lugat. İbranice bir lugat. Düşünsene. İşte o, e, nerede çıktı o? Başka kitap. Düğümleri çözen salevatta çıktı bak. Abdullah i̇l Mesud Resulullah'tan. Resulullah Cibril'den. Cibril, Mikail'den. Mikail, İsrafil'den. O da Rafi'den. Bu Rafi'a biz Alayiliğin diye bilinen Yüce Divan'dan. O Levh-i Mahfuz'dan. O da allah Teala'dan. Nakilde görüyorsunuz. Mikail daha üstte çıkıyor Cibril'den. İsrafil daha üstte çıkıyor. Bu, efendim, Hadis-i Şerif'in kaynağı İbn-i Hacer-i e de geçiyor. Bu Hadis-i Şerif'te diyor ki ee, her kim 24 saatte 100 kere salat okursa ben ona 2000 salat ederim 1000 muradını veririm en kolay cehennemden nazat olunmaktır bu hadisin senedinde gördünüz mü işte demin dediğim senet çıktı 110. sayfede düğümleri çözecek kıymetli salavat bu kitapta da çok ilimler var şimdi İsrafil Aleyhisselam'ın her lisanında 1000 lugat ya 1 milyon 1 milyon dil var allah Teala her tesbihinden bir melek yaratıyor. İsrafil Aleyhisselam suretinde. İşte o meleklerde ne oluyorlar? Melaki-i Mukarrabun. Mukarrab melekler dediğimiz İsrafil Aleyhisselam'ın şeklinde suretinde olan melekler ve İsrafil Aleyhisselam'ın lisanındaki milyonlarca milyarlarca lügatlarla yaptığı tesbihlerden yaratılan. Bazı biz de bir zikir yapıyoruz Allah ondan bir melek yaratıyor. Bizim yaptığımız tesbihlerden de yaratıyor. Evet. Salavattan çok melek yaratıyoruz. Allah'ım salli aleyhi ve Muhammed ve aleyhi ve seyyidi Muhammed. diyorsun. Bugün melek yaratıyor bundan. Bu sesten, harften. Ham bu yani. Mevla ondan yaratıyor. O melek senin günahını affı için istifar ediyor sana. Bakın İsrafil aleyhisselam öyle muhteşemdir ki melekler arasında. Pek konu edilmemiş bugüne kadar. Hazreti Cibril biraz daha anlatılıyor ama İsrafil aleyhisselam öyle muhteşemdir ki Dünyadaki bütün denizlerin, ırmakların suları, dünyanın dörtte üçü su. Bu suların tamamı İsrafil Aleyhisselam'ın başına dökülse, başına başının üstüne, bütün dünyadaki sular, bir damla yere düşmez. Başı o kadar büyük. Dünyadan büyük. Dünya o suları tutuyor da onu da başta tutuyor. Bir damla düşmez. Bu ne büyük bir heybet ya. Her gün İsrafil Aleyhisselam cehenneme üç kere bakıyor. Üç kere cehenneme baktığı zaman erime başlıyor. O kadar büyük İsrafil Aleyhisselam eriyor eriyor eriyor yayın kirişine dönüyor. Yay var ya yay, okun yayının kirişi. O kiriş kadar küçülüyor ve ağlamaya başlıyor. Allah'ın korkusundan o kadar ağlıyor ki eğer Allah Teala İsrafil Aleyhisselam'ın gözyaşlarını ağladığı gözyaşlarını efendim. Yerin üzerine boşaltsa Nuh tufanı gibi en yüksek Dağın üzerine 18 arşın su çıkar. O kadar ağlıyor. O kadar da Büyük baş. O kadar büyük cüsse. O kadar ağlıyor. Onlar Allah Teala'dan bu kadar korkuyor. Onlar bu kadar ağlıyor. Biz de Köpek atıyoruz. Çünkü Biz görmemişiz. Bilmemişiz. Allah tanımamışız. Allah'ın ordularından haberimiz yok. Cehenneminden haberimiz yok. Ancak duyuyoruz. Duyanla gören bir olur mu arkadaşlar? Leysel haberu kel ayan demiş. Hadi Şerif'te de vardır. Görmek, duymak, aç hiçbir zaman görmek gibi olamaz. allah Teala görür gibi kuvvetli, yakini iman nasip eylesin. Amin. Sonra Allah'ın dilediği kadar yine devam etti. İşte o noktada 70 bin perde açıldı. Kimi perdeler nurdan, kimi perdeler ziyadan. Efendim o ziya daha yüksek. Çünkü Ca aleşemş güneşe ziya diyor ve kameran yura ayın ışığına nur diyor. Çünkü ayın ışığı güneşten düşük. 70 bin hicap nurdan. Yani ay ışığı gibi perdeler. 70 bin hicap ziyaadan. Yani güneş ışığı gibi. Ondan sonra ben diyor o 70 bin perdeleri geçince bir de karşıma kim çıktı? allah Teala'nın Kur'an'da bahsettiği يَوْمَ اُمُ الْرُوحُ وَالْمَلَاكَةُ <صَفَّة> saffa yani ahirette bütün melekler saf saf kalkacak. Bir e, ruh da kaim olacak. İşte o ruh isimli melek, işte تَنَزَّلُ الْمَلَاكَةُ وَالْرُوحُ Kadir Gecesi bütün meleklerine iner, ruh iner diye özel bahsettiği e, yüz bin başı var. Her başta yüz bin ağzı var. Her ağızda yüz bin lisan var. Her lisanla 80 bin lügatla Allah tesbih ediyor. 80 bin değişik dil. Ta dünyada kaç dil var? 80 bin dil var mı ya? buçuk millet var diyorsunuz işte o kadar da lisan olsun. 80 bin lügat. Lügatlar hiçbiri birbirine benzemiyor. Allahu Teala onun tesbihlerinden melekler yaratıyor. Ee, o hep bütün meleklerin tesbihlerinin sevabını kıyamet gününe kadar benim ümmetime yazıyorlar. Bu bizim ümmetine kadar büyük bir Efendim Hazineye ve defineye sahiptir ve Dedim ey ruh Burası senin makamındır Evet benim makamımdır Ben de buradan ileri geçemem Geçsem nurdan yanarım Her meleğe makam var Çünkü e, Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de beyan ediyor Bütün melekler Hatta Hazreti Cibril dedi ya Velev tekaddemdi bihar ibre nuril kudreti bir iğnenin deliği kadar yani ileri geçecek olsam Allah'ın kudretinin nurundan yanarım. Buradan ne anlaşılıyor? Ee, Cibril Aleyhisselam'ın Tabi buraya gelemediği makamlara efendim sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Buradan anlaşılıyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında Cebrail Aleyhisselam'dan daha mukaddestir ve mükerremdir O tabi şüphesiz peygamberler meleklerden üstündür. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de bütün melek peygamberlerden üstün olduğu için bütün meleklerden üstündür. Enes radıyallahu anh diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e sormuş ki Rabbini görebiliyor musun sen? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere mirat gecesi görebildi bir kere. Rabbini göremiyor musun Beyni ve beyni üsebunu hicabe minnur. Enes rivayetler radıyallahu anh benimle Rabbim arasında nurdan 70 perde var. 70 Ama her perde 500 sene senede geçiliyor. Ama ben tabi geçmem adımımı atmam. Çünkü nurdan yanarım diyor. Sehli İbni Saad radıyallahu aleyhi ve sellemler rivadette Sebu'ne min nurin ve zulmetin. Bu mektubatta da bu şekil. Yani kimi nurdan kimi karanlıktan 70 bin perde var. Burada kimi nurdan kimi karanlıktan 70 bin perde. Öbür rivadette sırf nurdan 70 perde. Ebu Rehra radıyallahu aleyhi ve sellemler ad-i şerifte Beynallah beynel melâketin lezni havlelâ sebu'ne icabin min nur. Allah Teala ile arşın etrafında tavaf yapan ve talal meleâkede hafiine arş arşın etrafında çevreyip tavaf yapanlar onlar özel melekler. Onlarla da Allah Teala arasında 70 perde var. Perdenin hepsi nurdan. Perde dediğin açta gir değil ha. 500 sene gider o perde. 500 sene ne demek? Gökler arası kadar veya iki kat sema arası kadar. Bütün meleklerin aralarında da perde var. Allah Teala Cibril ve Mikail aleyhisselam arasında 70 perde yarat. Cebrail aleyhisselamla Mikail aleyhisselam arasında. Kul kullu Her perdenin kalınlığı yani e, geçmek için mesafesi 500 sene. Işık hızıyla falan değil. Meleğin kanadıyla. Meleğin kanadı. Yani. 500 senede giden melek. Tıv Cebrail aleyhisselamla Mikail aleyhisselam arasında. Evet. Hal böyle olunca Şimdi, bu perdeler olmasa, buraya dikkat etmenizi istirham ediyorum. Her melek arasında da perdeler var. Bu perdeler olmasa diyor, مِكَالَ <gülüyor> اَلَيْسَامِ'ın o kadar nuru var ki, onun nuruna Cebrail Aleyhisselam dayanamıyor Allah'ın nuru değil, Mika'il Aleyhisselam'ın nuruna Cebrail esem yanar. Onun için araya 500 senelik mesafe koyulmuştur. Ha, Cibril Mika'il'den eftaldir meselesine gelince. İhtilaf varsa da Fahrul Razi'nin nakline göre Cebrail Aleyhisselam Miki Aleyhisselam'dan eftaldir. allah Teala Miki Aleyhisselam ama eftallik ayrı bir şey tabi. Durduğu mesafe ayrı bir şey. Miki Aleyhisselam İsrafil Aleyhisselam arasında da ne var? 70 perde var. Her perde 500 senelik mesafedir. En süratli vasıtayla melek kanadıyla. Bu olmasa bu perdeler, e, Miki Aleyhisselam İsrafil Aleyhisselam'ın nurundan yanacak. İsrafil Aleyhisselam'a öyle nur vermiş. Allah Allah. Onun için Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyurdu? İhtecabe Allah yer yüzündekilere Allah görünmüyor. Sanki zannediyor musunuz ki gökteki meleklere görünüyor? Allah Teala gök ehlinden de hicaplıdır. Yani perdelenmiştir. Onlara da görünmüyor. Vehtecabe anl oku kemehtecabe an Han sen diyorsun ki Allah Teala gözle görülmüyor. Gözlerden hicaplıdır. Gözlerden hicaplıysa sen zannediyor musun ki A akıllar onu anlayabilir? Hayır, gözlerden hacaplı, akıllardan da hacaplı. Akıllar da onu idrak edemiyor. Evet. Ve innehu teala ma halefî şey şey. Allah Teala ne bir şeyin içine hülül etmiştir, nüfuz etmiştir, haşa. Ne bir şeye oturmuştur haşa. İşte Vahabilerin dediği gibi arşa oturdu. Peygamberimize de yer ayırmış, yanına oturtuyormuş. İbni Teymih ediyor bunu ya. Müctehit geçinen adama bak. Bir de bizim hocalar bazı Vahabilerin müctehit dediği adama bak. Allah diyor arşa oturmuş, diyor, yanında da peygambere yer ayırmış. Ya Allah bir şey hulletmez diyor ve sellem. Allah bir şey oturmaz, Allah bir şey yerleşmez, Allah mekenden münezzeh. Çocukları öğretiyoruz birisi, ben mektebinde ya sen ibni teymi olmuşsun öğrenememiş misin? Allah bir şeyden de kaybolmaz. Yani Allah teala gizli de olmaz. Niye gizlenecek? O var hiçbir şey yok. Onun onun gizlenmesi sanki böyle bir perde. Hangi perde Allah örtücek? Ve inn al-malee ala Allah teala kemaat yutubun etim. Siz kimi arıyorsunuz? Ya i̇şte tarikat dersleri, zikirler, fikirler, Ebu Yazid el Cüneydi Yuneydi Bağdadiler, İmam Rabbani, herkes rabıta, murakabe, canları çıktı riyazattan, ibadetten evliyaullah'ın. Dertleri ne? Allah'a ulaşmak. Diyor ki en yüksek melek cemaatleri de siz nasıl Allah arıyorsunuz? Onlar da Allah arıyorlar. Onlar da Allah'a arıyorlar. Ayet. Ülâkelledîn yed'ûne yebtehûne ilâ rabbi bil vesîlati. İsra suresinde. Melekler bile Rablerine dua ediyorlar. Ve Allah'a ulaşmak için melekler de vesile arıyorlar. Melekler aracı arıyor. Bir melek makamından düştü. Dünyada dediler git Yusuf ve Medani'ye git. Melek geldi Allah'tan izin aldı. Yusuf ve Medani Hazretlerinden dua istedi. Yusuf ve Medani ona dua edince eski dördüncü kat makamına çıktı. <gülüyor> Çünkü Melek insanların velileri Meleklerin velilerinden üstündür İnsanların peygamberleri Meleklerin peygamberleri Cibril ve Mikaillerden üstündür Ehli sünnetin metninde geçen kaide budur Yani o da melek Velilerden bir melekti demek Yusuf Ömedani ondan eftal tabi gitti dua istedim Efendi Hazreti'ne duydum ben bunu Anlatıyor Nefatta da olabilir Dolayısıyla Meleklerin hepsinin makamı var Orayı ileri aşamaz. Aşsa yanar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? En ulu melek cemaatleri nasıl Allah'ı arıyor? Siz nasıl Allah'ı arıyorsunuz? Rızasına ermeye uğraşıyorsunuz. Melekler de Allah'sın gibi arıyor. Yani ne demek? Melekler Allah'ı göremiyor ki. allah Teala hiçbir şeye hülül etmez, nüfuz etmez, yerleşmez, oturmaz. allah Teala Teala hiçbir şeyden de gayet değil. Neden? E allah Teala hangi perde örtecek, hangi şey gizleyecek? Gözümüzün e, kuvvet yok onu görme. Aklımızın idrak yok onu anlama mesele budur. Yoksa o var, hakiki mevcut odur. O var hiçbir yok. Ama bizim tan için işte yaratılmışız. Rüyada da değiliz tabii onda demek istemiyoruz. Onun için burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 70 bin Hıcap ve perde açıldı. Meleklerin makamları. Aşıldı, geçildi ayet Kerime'de ne buyuruyor meleklerin adına? Saffat suresinde Ve ma minnâ illâ lehû mekâmûn Ve innâ lenahlûl-sâffûn Ve innâ lenahlûl-müsebbihûn Melekler söylüyorlar bunu Kur'an'da geçiyor Bizim her birimizin belli makamı var Yani makamımızdan ileri gidemeyiz Çünkü oradan sonra nurdan yanarız Biz saf saf dizilmiş Allah'ın sonunda ibadet yapan melekleriz biz tesbih eden, Subhanallah diyen, zikreden melekleriz. İşte deminden beri 2 gün 2 3 derstir hep şu melekler şu tesbih ediyor. Bu melekler bak ayette de var. Biz tesbihle meşgul olanlarız diyor. Hep Subhanallah. İşte Mevla'nın sıfatlarının, isimleri değişik değişik sonsuz isimleri var, sıfatları var. Hepsiyle tesbihde meşgul oluyorlar. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem o noktaya geldiği zaman ruh artık son melek ruh ile görüştü. Ona da o dedi ki, ''Ya Muhammed tekaddem, buyur ileri git, ben gidemem.'' Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ''Lâ belente ben gidemem, sen buyur önüme geç.'' Dedi, ''Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mâ yembegî l-yâhâden yetecevize azel mekân. ve ente ekremu alâllâh Bu noktadan ileri artık hiçbir yaratılmış geçmemiş. Artık son noktaya geldik, ruh olarak ben, ben de buradan ileri geçemem. Senden başka, sen Allah katında benden daha şereflisin. Sen daha itibarlı olduğun için Celle Celaluhu seni davet etmiş. Buradan ileri kimseyi davet etmedi bugüne kadar. Cibril daha çok geride kaldı. Mikail kaldı, İsrail kaldı, yolda kalan kalan. Ve ma minna illa lehu malum. Hepsi diyorlardı ki bizim makamımız malumdur. İşte kimin ümmetiyiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar büyük işte bunları duyunca Mustafa İslamoğlu gibi adamların o da Bezin gibi adam. Ben de onun gibi adamım. O da Bizim gibi bir beşer değil ha. O hadi ayetten mi belki dese şey, mealden kopyalamış. Beşarun mislukum, inne mane beşarun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Yok. Bu devam ettiriyor. Neymiş? O Musa Carullah diye bir sapık var ya. Bizim diane teresti işte onun kitabını tercüme etmiş zamanında neyse belki içinde anlamıştır sabuk olduğunu o zaman anlamamış bence var. O Musa Cârullah'tan adamın lafını naklediyor İslamoğlu kitabında Mustafa zaman. Ne diyor? Biz onun gibi, o bizim gibi beşer, orada durmuyor. Biz de onun gibiyiz. Ne farkımız kaldı? O bizim gibi ama ne var ne beşerimiz Ben de sizin gibi beşerim ama. Bana vahiy geliyor, Cibril geliyor. Sana ne geliyor? Şeytan geliyor. Ne olacak şimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyuyor. Uykusu abdestini bile bozmuyor. Kalkıyor, namaz kıldırıyor, imamlığa geçiyor. Gözü uyuyor, kalbi uyumuyor. Sen uyudun mu ne oluyor? Kaç kova su lazım oluyor. Kamyon devriliyor. Çünkü sana şeytan ikide bir geliyor. Hiç çıkmıyor ki zaten. E ee, nasıl olacak arkadaş? O bizim gibi beşer. Ee. Freni patlamış araba gibi bizimki geçer. Biz de onun gibi beşeriz. Sen nasıl onun gibisin ya? Muhammed'in beşerun leys ve kel beşer, bel ve yakut etü ve dâsükel haceri Muhammed beşerse sallallahu aleyhi ve sellem diğer beşere benzer mi diyor? İnsanlar ne gibi? Çakıl taşları gibi. Çakıl taşları da taş ama yakut taşına benzer mi diyor? Çakıl taşının kamyonu bedava almayanı dövüyorlar. Adam diyor ki bizim arazide harfiyat yapacağız. Ondan sonra elli kamyon taşı git çakıl taşını diyor. Bedava. Bir de üstüne de para veriyor. Nakliye parası. Beş kuruş para etse çakıl taşı. Orada e, şey, bir tane şey olacağını bilseler, kaşıkçı elması veya şu kadar bir elmas pırlanta çıkacağını bilse herif üstüne para verirdi orayı ben kazayım diye. Öbür türlü ne oldu? Elli kamyon bedava. Taşı git. Çünkü faydası yok. İnsanlar çakıl taşları gibidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yakut gibi, elmas gibi, pırlanta gibi. E sen nasıl diyorsun? Ben de onun gibiyim ya. Görmüyor musun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamını? Duymuyor musun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niğracını? Bu miraç kime nasip olmuş? Hangi peygambere nasip olmuş? Ruh bile diyor, Cibril bile diyor, Allah katına sen bizden eftarsın, üstünsün diyor. Sen Ali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı neye yarar? Derisini soysanız, üstüne giseniz kime neye yarar? Şu su neymiş, bu su neymiş? Peygamberde günah kalmış yanlışları varmış. Yazmadığını bırakmadı kitabına ya. Efendimizin aleyhine sallallahu aleyhi ve sellem. Allah muhafalettik. Resulullah ettik sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah muhafalettik. Bakalım ne yapacak ona sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de seyredeceğiz. Onun için mesele nedir? Mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her yerden iş dönüyor, dolaşıyor, nereye varıyor? Kainatın efendisinin Makamının üstünlüğüne varıyor yani. Hepsinin makamı malum. Efendim sallallahu makamını melek bile bilmiyor. Cibril bilemiyor makamına gidemiyor. Evet. Onun Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala buyururdu ki beni kaybetmeden önce yakında ölürüm giderim. Bana öyle ilimler var. Bana ilimlerden sorun. Cibril de bilmez Mikail de bilmez. Allah Allah. Cibril'in Mikail'in bilmediğini Hazreti Ali nereden bilecek? Çünkü Mevla Teala bazı vahiyler yaptı ve O gece Resulüme vahyettiğim neler, sırlar vahyettim diyor. Orada Cebrail'cem yoktu arada. Çünkü Cebrail Asem aracılığı kalktı ya. Aracılıksız işte ve aldı, âmen-i aldı. Ondan sonra velledi yu bunları aracısız aldı. Âmen-i arşın altındaki hazineden vasıtasız verildi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Cibri e, Cibril arada olmadan o gece vahyettiklerini vahyetti kabilinden bazılarını Hazreti Ali'ye öğretmiş. Bazılarını Ebbek Sıddık'a yani yaymış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun Hz. Ali diyor ki Seluni kablen tefkiduni. Beni kaybetmeden bana sorun. İçimde bir ilim var. Cibril de bilmez. Mikail de bilmez. Evet. Evliyaullah'ın şahı, padişahı Ali Efendimiz keraballahu Teala ve Bu diyor Buyurduk allah Teala Nebisi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem mirat gecesi çok ilimler öğretti. Farklı ilimler. Zaten hadis-i şerifte ben onu okuyordum size. Bir ilmi gizlememe emretti. Nübüvvet ilmidir. Ebu Bekri Sıddık'a bile anlatamazsın. Hafsalesi almaz. Bir ilim öğretti. Şeriat ilmidir. Bunu herkese anlatacaksın. Kimseden gizlesen mesul olsun. Bellik mavzileyi kimin Rabbi. Bir ilim öğretti. Dedi bu tarikat tasavvuf ilmidir. Bunu ehlini bulursan anlat. Ehlini bulmazsan gizle. Hazreti Sıddık'a verdi tarikatı. Bir de Hz. Ali Efendimiz'e verdi. Bütün tarikatların silsileleri ya Sıddık'a dayanır. Nakşi oraya dayanır. Diğer tarikatlar Kadir'i dahil. Hazreti Ali Efendimiz'e dayanır silsileleri. Onun iki zata verdi. İşte diyor orada e, Efendimiz diyor Hazreti Ali Efendimiz ve ilmun emeralâhı bi kitmani bir ilmi gizlemesini emretti. Hiçbirimize öğretmedi. O nübüvvet ilmidir ki bu ilmi hala diyor İsmet baba katısa en üstün ilim. Ve <gülüyor> bir ilim öğretti onu tebliğ edeceksin o şeriat ilmidir. hepimizin bildiği bize öğretti. Ve <gülüyor> bir ilimde serbestlik verdi ehlini görürsen söyle. Fakirane Yusufullah bi Bekir ve ve fi işte ehlini bulursan söyle diye gizle hakkını da vermiş açıklama iznini de vermiş o ilimden Ebu Bekir'e Ömer'e Osman'a bir de bana bazı şeyleri gizli söyler diyor. Onun için bende de bazı ilimler var. Cibril de bilmez mi hikayemi? <gülüyor> Hazreti Ali Efendimiz <gülüyor> en ve ilmi, baba ilmin şehri benim Ali onun kapısıdır. Ona öğretti. Evet. Allah Allah. İşte bazı ilimleri diyor. İşte bana gizli verdiği ilimlerden biri ben yani İbrahim'in alnında bir nur idim. Ve İbrahim'in sulbünde bir sulbu sadef gibi yani dedemin sulbünde bir inciydim. Cibril mancının kefesinde yani mancınık atacaklar İbrahim mesela atacakları zaman Cibril gelip de ey İbrahim senin bir hacetin var mı dedi hem maaleke sana sanaysa sana ne işim olur bir daha döndü dedi hele hacimle Rabbine hacetin var mı dedi ya Cibril dost dostunu terk etmez o benim dostumdur sen araya girme dedi. O işte bu malumatı bana gizli verdi. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sulbünde olduğu için ateş selamet eter. Efendimiz onun sülmünde olduğu için. Böyle daha nice ilimler Bana bildirildi. Böylece Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Geldi geldi. Dersimiz artık Sidretü'l-Münteha da bitti. Melaki-i Kiram'ın makamatı da bitti. Şimdi Kainat Efendisi artık Mevla ile hitap ve muhataplık makamına geliyor. Refrefi hala döşenecek. Ondan sonra Kabe kavseyni ev edine sırrı zuhur edecektir. İnşallah yarınki gece, cuma gecesi yani perşembenin cuma ya bağlayan gece Fatih Ahmet Yesevi Derneği'nde akşam namazının hemen akabinde bu sohbetin hatbini yapacağım inşallah. Ve bu miraç dersi farklı oldu. Hiç evvelce 40 senedir yaptığımız miraç derslerinde konuşulmamış, dinlenmemiş, zuhur etmemiş ilimler ve efendim maneviyat ve tecelliler zuhur etti. Bu dersleri işte arkadaşlara montelettireceğim ve birleştireceğim. İnşallah bunu bir ders halinde Toplu halde belki beş saate bali olabilir. Aradaki ilanları ve diğer konuları çıkartıp sade bu dersleri sert serden yani sıralı takibini hazırlayıp belki de size e, özel olarak e, dağıtılabilir. Yani hediye mahiyetinde CD olarak da dağıtılabilir. Hediye mahiyetinde dağıtılabilir. İnternette bir toplanması zor oluyor. Bazı şeyleri dinlemesi zor oluyor. Uzun yolculuklarınız olur falan. Miracı dinleye dinleye gidersiniz. Allah cümlemize ruhani miraçlar nasip eylesin. Yarın cuma gecesinde cümlemizi mescidimizde e, toplanmaya Lale Gül Efendi'nin Lale Gül TV'nin başında derste birleşmeye dünyanın her yerinde olanların manileri izale eleyip yardımcılarını ziyade eleyip hepimizi bu sohbetten Mirac'ın khatminden mahrum eylemesin. Amin. O sallallahu teala aleyhi ve sellem, مولانا Muhammedin ve alihi teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alamin. محمد روحيات بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم مولايا صلي ورحمه